It's it. Merhaba Kainat. Bugün 12 Temmuz Çarşamba. Yıl 2017, Ay 7, Gün 193, Hızır 68. 1438, Hicri Şevval 18, 1433, Rumi Haziran 29. Türk Dil Kurumu'nun Kuruluşu, 1932. Günün Tarihi. Atatürk, dil çalışmalarıyla uğraşmak üzere 12 Temmuz 1932'de Türk Dili Tepkik Cemiyeti'ni kurdu. Cemiyetin maksadı, Türkçe'nin lügat, terim, gramer ve sentaksi ile etimoloji bahislerini incelemek, bu suretle hem Türkçe'nin gelişmesine yardım etmek, hem de dilimizin dünya dilleri arasındaki yerini belirtmekti. Bu düşünceyle 1932 yılında birinci Türk Dili Kurultayı toplantı. 2118 yıl önce bugün, yani milattan önce 12 Temmuz 101'de, Romalı general ve diktatör Julius Caesar, Roma'da doğmuştu. Julius Caesar da denir. Caesar Galip fethetti, usta bir politikacı ve yetenekli bir hatip olduğu da belirtiliyor. Milattan önce 44 yılında Roma'da senatoda karşıtları tarafından hançerlenerek öldürüldü. Büyük saatli marif takvimi. If it should end. should end. I... she Kez açık Hadyo 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete Programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tonbih ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Barry Gibb ve Bee Gees grubundan Wine and Women, Şarap ve Kadınlar adlı parçayla yaptık. Bunu da... Bakalım nasıl bağlıyoruz Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabına. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Selya'yım Bir kadının üzerine pencere. Bir O kadın gizli bir ev. Her bir köşesinde sesler ve hayaletler saklıyor. Kış gecelerinde dumanlar tüttürüyor. Dediklerine göre onun içine giren bir daha asla çıkmazmış. Etrafını çeviren derin çukuru aşıyorum. Ben bu evde oturlan olacağım. İçinde beni içecek olan şarap bekliyor kapıyı çok yumuşak bir şekilde çalıyor ve bekliyorum kadınlar Eduardo Galyan çeviren Süleyman Doğu Ser yayıncı tarihte bugüne de kısaca göz atalım. Biz e, 1979'da bugün Kiribati ulus devleti, ulus e, ada ada devleti ilk defa bir devlet oluyor. E, Birleşik krallıktan, Britanya'dan ayrılıyor, bağımsız oluyor. 1979 yani kaç sene önce? 30 küsur. Şimdi göçe hazırlanıyorlarmış. Evet. Işte tam da onu söyleyecektim. Yani kuruluşunda dünyanın en son bağımsız olan ülkelerinden bir tanesi Kiribati. Pasifik odasındaki Mercan Atöly denilen e, adalardan biri. Ve en yüksek yeri de birkaç metre yüksekliği geçmiyor. Belki iki metreyi bile geçmiyor. Ve denizlerin yükselmesi hem küresel iklim değişikliğinden dolayı hem denizlerin genleşmesi suların hem de Buzların erimesinden dolayı, yine küresi ısınmadan dolayı yükselen sularda e, hem e, aşağıdan geliyor ve gıdalarını alamaz hale geliyorlar. Çürütüyor tuzlu su çünkü. Hem de bizzat oturulamaz hale geliyor. Yer arıyorlar kendilerine. Yani, 2014 yılında Kiribati'nin -Kir -Kir başbakanı, başkanı e, Anot de Tong 20 kadın, kilometre. değil mi? Ona bir bakmam lazım ama muhtemelen kadındır herhalde. 20 kilometre boyutundaki... E, Levu e, adında bir... ...adayı satın aldı. Bu ilk olarak... ...dünya tarihinde ilk olarak göçmenler için... ...iklim göçmenleri için hazırlık manasıyla alınan... ...ada olarak tarihe geçti. Hazırlanıyorlar. E, gurur ve göç... ...dignity ya da haysiyet ve göç... E, ...mottosuyla beraber hazırlık yapılıyormuş... ...göçe. Bir de overpopulation şey var... E, Nüfus patlaması gibi bir durumdan muzdariplermiş kendini. Yani 40 yıl bile olmamış bağımsızlığına kavuşalı 38 yıl filan dünyanın son ülkelerinden bir tanesi bağımsız ülkelerinden biri ve o şekilde de tarih sahnesinden yok olup gidecek insanlarıyla beraber bu çok büyük bir facia aslında. Bunun üzerinde daha çok bugünkü dehşet verici bazı haberlerle birlikte tekrar durma fırsatı bulacağız. Şimdi tarihte bugüne devam edecek olursak 1944'te bugün İstanbul Yüksek Mühendis Okulu yeniden düzenlenmiş ve İstanbul Teknik Üniversitesi adını alıyor. Teknik Üniversitesi inşaat, mimarlık, makine ve elektrik fakülteleri olmak üzere dört fakülteye ayrılmış İTÜ. 2016'da da yani geçen yıl da bugün de Hürkuş Avrupa'da sertifika alan ilk Türk uçağı olmuş Türkiye. Evet. Yüksel yerim yerin bu yer değildir diye yükseliyor. Yükselişe geçiyor. Bugün, bununla da ilgili epey bir haberimiz olacak bugün. Yerli malı kullanmalı. Herkes, yerli malı, yurdun malı herkes onu kullanmalı gibi bir şey var. Türkiye'nin yükselişi kalkınma hikayeleri var. Evet ama takdir ederseniz ki yani ilk Türkiye'den çıkan uçağın Avrupa'dan sertifika almasından yaklaşık bir sene geçmesinin ardından e, artık uçak gemilerinin konuşuluyor olduğu bir Türkiye'deyiz. Bir sene içerisinde. Ha, şimdi geçeceğiz ona. Evet. evet. Bir sene içerisinde uçak gemilerinin artık tartışıldığı bir Türkiye'deyiz. Daha dün gibi bir hatırlayabilirsiniz. Geçtiğimiz sene. Bugün e, uçak sertifikası alınmıştı. Bir senede artık konuştuğumuz şey uçak Kar gemisi. Karada, denizde, havada bizi tutan yok bunun haberlerine geleceğiz ama ona gelmeden önce çok önemli bir haberle açılış yapmak istiyorum maalesef Peki. Proceedings of the National Academy of Sciences var malum yani evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal akademi bilimler akademisinin tutanakları adı verilen dünyada da en saygın birkaç bilimsel dergiden biri belki de birincisi sayılıyor çok uzun ve ayrıntılı bir geçmişi var. Orada bir yeni araştırma yayınlanmış ve maalesef e, varılan sonuç şu e, yeryüzündeki altıncı büyük yok oluş, türlerin yok oluşu başlamış deniyor. 2020'yi de beklememiş yani. 2020'yi de beklememiş evet. Yani bugün popülasyon yani hayvan ve bitki popülasyonlarının yok oluşu e, şeyden türlerin yok oluşun oranından hızından çok daha yüksek yani kat ve kat daha yüksek e, deniyor e, bunu yazan üç önemli bilim insanı Gerardo Sebayos Paul Ehrlich nüfus bilimi konusundaki çalışmalarıyla çok iyi tanınan yanılmıyorsam Nobel ödülü de almış birisi bakmamız lazım ve Rodolfo Dirzo. onlar diyorlar ki bu insan medeniyetinin korkunç üzerine giden korkunç tasallutla beraber Ekosistemlerin yok oluşundan bahsetmemiz mümkün. Yani yeryüzünden milyarlarca hayvan popülasyonu yok olmuş ve biyolojik imha diyorlar buna. Biyolojik imha yok ediş. Bu daha önce düşünülenlerden de daha kötü olduğunu söylemişler bilim insanları. Bunun ana temel sebeplerinin de ne olduğunu biliyor musun? Neymiş efendim? Bir tanesi insan nüfusunun çok yüksek oluşu, ikincisi tüketimin, tüketim seviyesinin akıl almaz boyutlara ulaşmış olması, her şeyi tüketen bütün kaynakları ve özellikle de zenginler diyorlar. Zenginler bir sınıfsal açı da getirmiş bu dünyanın en saygın dergisinde yazan en saygın bilim adamları, bilim insanları. Ee, i̇kincisi özellikle zenginlerin çok aşırı tüketimi. Üçüncüsü e, habitat denen hayvanların yerleştiği, yaşadığı bölgelerin yok oluşu. Onların yerine işte tokiler, mokiler, benzeri şeyler yapılması, yerleşimler, binalar, betonlar, stadyumlar, golf sahaları vesaire. Zenginler yani dün söylemiştik yeni, yeni yayınlanan karbon üretim raporuna göre sadece 100 şirket 1988 yılından beri dünyadaki karbon salımının %70'inden fazlasına sebep oluyormuş. Sadece 100, 100 şirket. Ve sadece kaç senelik? 88'den beri. Kaç ediyor? 90 30. 30. 30 yani 29 29 senede %71'inden sorumlu bu yok oluşuyor. Evet. İşte onun için zenginler diyor. De, raporun devamına da bakalım. Eee ee, beşinci sebep, pardon üçüncü sebep, hayvan habitatlarının yok oluşu demiştim, yok edilisi. Ee, dördüncü sebep, toksik e yayılma, yani zehirlenme, e kimyasalların kullanımıyla beraber müthiş bir kirlenme var. Beşinci sebep iklim değişikliği tabi. Aynı zamanda raporda şu uyarı da var, bu büyük kitlesel yok oluşta. İnsanlar derinlemesine etkilenecektir diyorlar. Ve şunu ben dinleyicileri korkutmak amacıyla söylemiyorum bunu. Evet. Ama <gülüyor> korkuyorlar bence. Ben korkuyorum şu ben an. Ben de. Yani şu anda bir geri dönüşten bahsedilmeyecek gibi duruyorsunuz. Hayır, bir şekilde... Öyle bir şey demiyorum. Onu da Michael Menden söyleyeceğim. Fakat rapor böyle açık net bir dille şöyle söylenmiş. Dünyanın en saygın dergilerinden biri evet. birincisi belki. Ve en saygın insanlar yazıyorlar. İnsanlar derinlemesine etkilenecektir. Biyolojik yok oluş son derece ciddi, ekolojik, ekonomik ve sosyal sonuçlara yol açacaktır açıkça diyor. İnsanlık çok ağır bir bedel ödeyecektir demişler. Normalde bilimsel bir dilde kullanılmayacak bir şey. En fazla etkilenmeyecek olan kişiler ya da en fazla etkilenecek olan kişiler kimler oluyor bu analize göre? Zenginler. Etkilenecekler mi? Etk etkilenmeyecekler. Etkilenmeyecekler. Böyle bir haberi duyduğum zaman ben o zaman bakarım en az etkilenmem için burada yapmam gereken şey nedir? Derhal zengin olmak. Derhal zengin olmak. Evet. Çok doğru bir dedin. Evet. Yani insanlar nihai olarak çok ağır bir bedel ödeyecekler. Çünkü evrende kainatta bildiğimiz tek e, yaşam kurbusunun yaşam Olayının Döngü. hı hı. Döngüsünün olayının e, Yok oluşunun Çok ağır bir parçalanmasının Çok ağır bir bedelini ödeyecekler Diyorlar Yani öylesine e, bir rakam var ki e, Şimdi demin sorduğun soruya da Ufak bir cevap bulmaya çalışayım Bunları ben e, hem e, Democracy Sitesinden Hem de Common Dreams'den e, Okuyorum Birleştirerek, e, efektif olarak etkili bir eylem şansımız var mı sorusu evet. işte var maksimum 20 ila 30 yılımız var diyorlar en fazla. Yani Niçin efendim eyleme geçmek için mi yoksa? Bunu durdurabilmek, yavaşlatabilmek olasılık için. Yani 2020 çok çok olarak geliyordu rakam. E, evet. 20'de iyiymiş. Onlar öyle söylüyorlar. Yani çünkü medeniyet, insan medeniyeti özellikle bitkilere, hayvanlara ve yeryüzündeki mikroorganizmalara bağlı onların onların yere yarattığı ekosistem desteğini, hayat desteğini yani işte polinasyon, tozlama denen bitkilerin tozlam tozlaması olmasın, olmazsa yiyecek bulamıyorsun. Bir şey sorabilir miyim? ve denizden de yaşanabilir bir iklim lazım. Bu 20 yıl yani harekete geçilmesi gereken 20 yıl kime göre 20 yıl? Yani şu andaki bahsettiğimiz haberlerde Yemen'den bahsediyoruz. İçinde Yemen var. Dünyadaki ilk suyun bittiği ülke olarak açıklanmış ülke Yemen. Oradaki savaşlardan bahsediyoruz. Bir diğer ülke Suriye. Hala savaş savaşın devam ettiği kimyasal silahların kullanıldığı diğer ülkelerin işgal ettiği ülke olan Suriye'den bahsediyoruz. Orada Iraklar, da Musul'da Irak, Suriye'den bahsediyoruz. Suriye'deki bahsetmemizin temel sebeplerinden bir tanesi de savaşın ortaya çıkmasından hemen önceki durumda... Büyük kuraklık. Büyük kuraklık ve ardından gelen göç, göçün içerisinde suç oranının artması ve ardından çatışmaların başlaması olarak analiz eden yazılardan bahsettik. Yani bu ülkeler için hali hazırda 20 yıl dolmuş gibi duruyor. Yani şu anda önümüzdeki 20 yıla baktığımız zaman 20 yıla kadar her şey normal gayet olan seyrinde devam edecek. Ardından çat diye kesilip bu... Hollywood filmlerindeki gibi büyük dalgalardan kaçıp güneşin en evet. tepesinde durduğu bölgede yaşamaktan uzaklaşmaya çalışmak gibi bir durum söz konusu olmayacak. Hayır ama çok büyük savaşlar su başta olmak üzere su ve gıda için başka yerlerde Afrika'da da görüldüğü gibi mesela Güney Sudan'da filan başta. Çok büyük çatışmalar olacak yani kafataslarının bulunduğu tarlalardan bahsediyoruz yani. Etiyopya Nil'in nehrini bir kesmeye başlasın. Büyük Rönesans Barajı ile beraber yanlış hatırlamıyorsam ismini. Kızılca Kıyamet o zaman kopacak ama şu andaki işedin ele geçirdiği topraklara baktığınız zaman zaten hepsinin su yolları üzerinde olduğunu göreceksiniz. Şimdi oraları temizlemeye çalışıyorlar. Oradan çıkan su yollarının etrafındaki tarım arazilerini paylaşmaya çalışıyorlar. Ve petrol tabii ki. Evet ve bir de tabii Büyük bir şeyden de bahsediyoruz Buzların erimesiyle Çok büyük bir şeyde kopacak Görünüyor 5000 bin Kilometre kareden daha büyük bir Asperg buzda kopmak üzere şeyde Güney kutbundan ve bunu daha önce biliyormuş. Kim biliyormuş? Bir şirket biliyormuş. Exxon. Hmm. Mobil yani şu andaki Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson yeni bir ödül aldı ya. Ömür boyu çalışmaları, hayat boyu, başarılı çalışmaları dolayısıyla İstanbul'da aldı hatta ödülü evet. Türkiye'de. E, o şimdi şey diyormuş işte. Biliyormuş ama, fakat söylememişler. Biz de bu kopan şeye bir ad verelim diyor. 350 ork adlı kuruluş. Öneri mi istiyorlar? İsim önerisi Kamil. getiriyorlar. Ekson biliyordu. Buzunu desinler diyorlar. O Çok uzun yani. Ekson biliyordu. Kamil. <gülüyor> Kamil. İşte böyle. Yani Larsen C filan diye adlandırılıyor. Böyle bir buzun. Peki. Bu dünyada böyle gelişmeler varken bu ...Türkiye'de yükselki yerin bu yer değildir görüşmeleri ve çalışmaları yapılıyor. Bence sizin sinirleriniz bozsa Türkiye'yi kurtaracak olan yeni bir proje açıklandı. Ondan bahsederek giriş yapmamız lazım. Zihni sinir projesi mi? Zihni sinir mi bilmiyorum. Hem yerli hem yani. milli hem tavuk hem de et diyor. Kabus gibi değil mi? Yani tabii evet. sizin için vegan olan birisi için. E, yeni bir tavuk türünün ben, üretimine başlayacakmış. Evet, yalnız yalnız benim için değil tabii o. Tabii, tabii. Senin için. De Öyle. olabilir. Ama yani etçil dımhızlık tavuk. Yere inmeden, dadrus havaya çıkmadan tavuklardan önce denizlerden gidelim. Peki efendim. Yani. Yine zenginlerden konuşacağız ama. Evet. Uçak gemisi yapımına Yalova talipmiş. Yerli uçak gemisi yapımına. Yani dünya bir yandan tamamen medeniyetin batmasına 25 30 yıldan bahsediyor en fazla. Ee, hatta 3 yıl sonra da durduramayacağız derlerken yerli uçak gemisi yapımına Yalova Altınava'ya tersane girişimcileri sanayi ve ticaret anonim şirketi yönetim kurulu başkan vekili Orhan Gülcek nasıl okudum ama bir tek tekleme olmadan talip, çok ıskandım talip olduklarını açıklamış denizde yüzen her şeyi yapmaya talipiz demişler balıklar dahil evet balina sardalya filan da yapacaklar herhalde bir de böyle çok kolay bir şey zannediyorlar uçak gemisi yapma işi hatırlıyor musunuz Varyak uçak gemisini? Çin Ukrayna'dan almıştı. Ukrayna'dan böyle ufak bir e, denizin üzerindeki dağ gibi Boğaz Köprüsü'nden geçirilip Çin'e götürülmüştü ve üzerinde çalışılmaya başlanmıştı yıllarca. Ardından benzerinin yapıldığı bir şey gövde olarak geçti. Evet. Sadece motoru olan bir gövde geçti Evet. Diyorsun. Geçen sene de ilk yerli uçak gemisi Çin tarafından suya indirildi. Geçen sene ilk defa siz de uçak gemisi görmüş mü? Gördüm evet. Yani. Ben de gördüm. Ardından Çin bu kadar zorlu bir iş yapmış ama gelseler de Türk müteahhitlerine ve armatörlerine sorsalardı hiç bu kadar beklemelerine gerek kalmazmış tabi. Milgem, dördüncü Milgem. Kınalı korbeti, Tuzla'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denize indirme ve İstanbul Firka perkate savaş gemisi 5 Beş, Milgem mil gem. inşa başlangıç töreninde konuşmasında inşallah biz uçak gemimizi de yapacağız. Bunda da kararlıyız. Hiçbir endişe taşımıyorum." demişti. İşte budur. Evet. 2001 ben, yılında geçmiş var ya. O 2001'de zaman 2001'de ben oradaydım. Ben de oradaydım. Ortaköy'de Gazi Osman Paşa evet. Okulu'nda. Ben de Rumeli Hisarı'ndaydım. Seyrettim. İndim bir de seyrettim. Neyse şimdi evet. Balina Sardalya yapacağız bir. İkincisi kime karşı kullanacağız peki bunu? Avrupa'ya mı? Amerika Birleşik Devletleri'ne mi? Darbecilere karşı e kullanamaz mıyız? Uçak gemisini mi? Yani. Mel hani, gemi mi? Neden olmasın? Denizde yüzen her şeyi yapmaya tarih. Her şey herkese karşı kullanabiliriz. İç ve dış düşmanlara karşı. Dahili bedbahtlar dahil. En büyük e <gülüyor> eksikleri yeterli güce henüz erişemeyen yan sanayi demiş. Sekre. Yan sanayi mi? Tabi evet. uçak gemisi yansa aynı bu zamana kadar kimse düşünmemiş. Zengin olmak isteyenler, iklim değişikliğinden korunmak için kendilerinin yeni bir gelir kapısı arayanlar bu haberi görüp belki yeni bir fırsat yakalayabilirler Hadi kendileri. Yan yandan yanda. Açık torna. Evet. <gülüyor> açık televizyonu da kuralım. Açık torna. Onunla yol. hiç uğraşılmaz şimdi. Konuk evet. çağırdığın her gün Hakikaten ayrı bir şekilde bakaj yapın doğru. suratınıza falan, falan bir şey yap. Sanayiye devam ediyor. Radyo. Açık gazete yansa aynı. Radyo. Açık radyoyu karıştırmam. Burası açık gaz. Pardon efendim. Burada aldı da yapıyor. Denizde yüzden yani. her şeyi yapmaya taliplermiş kendileri. Evet. Çok güzel. Sardalyda yapsınlar. Hamsi de yapsınlar bence. Bol bu ara. Bu turkaz olduğundan ötürü epey bir çıkalıca söyleyeceğim senin de. Ya Selahattin sevindi bak. de yapılacak. Tavuk haberine geçebilirim yani, mi? Yerli etçil tavuk Anadolu TV. Yok. Yerli otomobile de geçelim önce. Şimdi denizden karaya geçtik. Yerli otomobil 2019'da yollarda olacakmış. Türkiye'nin altyapısı var. Sadece markası yok demiş Sanayi Bakanı. Hep böyle. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü. Yan sanayi de var burada. Ee, uza e, Uzaya geçmedim daha. O daha sonra. Uzay önce, mı? Evet. Uzay mı? geçiliyor. Evet, ne yerli yani otomobil. Şimdi önce ne denizden başladık. Şimdi karadayız. Hayır, önce uçakla başladık. Geçen seneki Hürkuş'la başladık. Evet, Hürkuş'la kuşla başladık evet. havada. Tekrar havaya döneceğiz ama. Uçak gemisi yaptık. Uçak gemisi şimdi geçtik. yerli otomobil hı hı. 2019'da yapılacakmış. Bir de tavuk var. <gülüyor> evet, bir şey yerli otomobil. Yalnız ben şunu söyleyeceğim. Yerli otomobil tamam demiş. Ama Volvo dünyanın en büyük iki numaralı galiba. Çinlilere satıldı. Öyle mi? Evet. İsveç teknolojisi Volvo içten yanmalı motoru birkaç yıl içinde bırakıyor tamamen. Ve elektrikli motora geçiyor. Evet. evet. Ee, 2019'dan itibaren yeni çıkacak tüm motorlar ya tamamen elektrikli yok o elektrikli olacakmış ya da hibrit olacakmış. Evet, evet yani içten yanmalı motor teknolojisi insanlık medeniyetini meydana getiren şey petrol, benzin yani ve mazot artık kullanılmayacak. Fakat Türkiye'de yeni geçiyor işte bu benzin motorlu yerli otomobile biraz bir zamanlama problemi var ama önemli değil. Antarktika'ya da kutuplara da gidiyoruz. Danışmanlık 9 kişilik ekiple gittik. Biz 30. danışman ülke olmak istiyoruz. Antarktika'da hangi araştırmalar yapacağız bunları hazırlıyoruz diyor. Antarktika'da şeyi araştırsalar çok iyi olacak. Kopan 5 bin kilometrekarelik dev buzulu neden koptuğunu araştırırlarsa çok iyi olabilir. Tabii çekeyim. yani Antarktika'da kıblen sorusu geçtiğimiz yıllarda aşıldığı için artık bir bilimsel başka bir soru lazım insanların önüne. Evet. Türk insanların önüne koymak için. Evet. Olabilir. Neden olmasın? Bu hedefi de koyduk açık gazetede. Sonra havaya da çıkıyoruz. İşte havaya değil, kainata çıkıyor. Açılıyoruz. Uzay teknolojisi de yapacağız demiş Sanayi Bakanı Faruk gözlü. Türkiye'de uzay üssü de kuracağız demiş. Şimdi kanunun meclisten geçmesi an meselesi, Türkiye'nin uzayın imkanlarından daha fazla istifade etmesi. Aslında yüksek teknoloji üreten ülkeler sınıfında da yerini açacak etkenlerden biri. Bir Türk astronotu uzaya gönderilmesinin maliyeti kaç? Bilmiyorum da en son NASA'da çalışan, bir, dolar. NASA'da çalışan bir şey çalışan daha doğrusu kişi bu fete soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Ardından tutuklanmıştı. Ve F tipinde duruyor, tek evet. hücrede duruyor. Evet. Bu arada petrol demişken fırsat bu fırsat aman kaçırma diyen Rusya'nın klasik örneklerinden bir tanesini görebiliriz. Rus yönetiminin Hani nükleer savaş çıkacak mı çıkmayacak mı Kuzey Kore gelip nasıl dünyanın devi olan Amerika Birleşik Devletleri'ne bu şekilde sert bir şekilde çıkış yapabiliyor. Sadece Amerika hmm. Birleşik Devletleri değil Japonya'da aynı şekilde Güney Kore'de aynı şekilde dünyanın her tarafına vurabiliriz diyerek de dünyanın diğer ülkeleri de aynı şekilde. Güney Kore'nin özür dilerim Kuzey Kore'nin tehdit altında olduğu söyleniyor. Hmm. Bu cesareti nereden buluyorlar diye soracaksanız bilmiyorum ama petrolü nereden buluyorlar diye soracaksanız hemen söyleyeyim. Rusya'nın uluslararası yaptırımlar altındaki Kuzey Kölü'ye yönelik petrol ve petrol ürünleri ihracatını ikiye katladığı bildirilmiş. Hey Genellikle böyle oluyor. Bir yerde savaş çıkıyor, bir yerde gerginlik çıkıyor. Orada kriz krizi fırsata çevirmeyi bekleyen bir Rus iş adamı oluyor elinde. Çantasıyla beraber devletin kendisine verdi. Ardından da mesela Oligark. Suriye'de savaş mı var? Verelim Kaleşnikov'ları. Şeyde mesela yaptırım mı var? Kuzey Kölü'de yaptırım mı var? Verelim petrol diyerek ufaktan ufaktan zengin olmaya çalışıyorlar ama böyle damlaya damlaya göl oluyor. Ardından da Putin gücüne göç gücün katıyor. Ne ama. Evet petrol damlası. Kanlı, tamam kanlı. tavuğa geçiyoruz artık. Buyurun efendim tavuktan bahsedelim. Yani epey. Yeni etçil damızlık tavuk Anadolu T'yi tanıtmış. Anadolu T. Anadolu T. Gıda Tarım ve Harbancılık Bakanı Faruk Çelik. Etçil tavuk. Of. Etçil tavuk dünyadaki dördüncü etçil hat. Hatın artık Türkiye olduğunu söylemiş. Etçil hat mı? Türkiye. Etçil hat. Evet. Vay. Etçil hat nedir Yahu? İpek yolundan sonra. 20 milyon lira harcama yapılmış. Etel... Dışa bağımlılık azaltılacak ve orta ve dışa bağımlılığı da ortadan kaldıracakmış. Yani denizde ve karada ve havada biz, uzayda biz, biz dediğimiz Türkiye yani. Yani e, muadilinden de dörtte bir oranında ucuzmuş etçil e, tavukların hattın dörtte bir. Fakat etçil hat ilginçmiş. Sana çok kötü bir haberim var bu konuda. Dağdur sana değil. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Güçeli e, e, şeyde Amerika'da yapılan son araştırmalara göre ki dünya içinde geçerli tabii bu. E, sağlıklı bir alternatif olduğu kırmızı ete e, tamamen bir yalan olduğu çıkmış. Tavuğun mu tavuğun? Şöyle söyleyeyim. Derisi alınmış bir e, tavuk budu. Yeni çıkan bir kitaptan ve filmden Bahsediyorum Ondan da bahsederiz What the hell adını taşıyor Filmde hmm. seyretmeye başladım Son derece ilginç bir film Kitap da muazzam ilginç ee, şey, yani, Olağanüstü ilginçlikte Aslında ee, Şey e, Söylüyorum Yunis Wong tarafından yazılmış Kitapta da belirtiliyor bu Tüm araştırmalara göre e, dünyadaki en şişman anlatıcı, yağı barındıran şey tavuk. Hmm. Tavuk eti. Ayrıca tavukların ve diğer etlerin içindeki karsinojenler yani kanser yapıcı maddeler özellikle tabii pişirildiği zaman çıkıyor. Çiğ yersen çiğ tavuk yerim diye bir laf var ya. Belki bu Anadolu T'yi çiğ çiğ yersek azaltılmış oluyor. Dikkat et. Peki. Hatır için çiğ tavuk yenir. Belki de bakanın hatırı için çiğ tavuk yemeye geçebiliriz. Önce açık gazetede geçelim mi? Çiğ daha iyi ya. Dünya Sağlık Örgütü'nün geçtiğimiz sene yayınladığı bir rapor vardı. Sosis, pastırma, jambon gibi benzeri işlenmiş. Yani bunların benzeri işlenmiş olan etlerin doğrudan kansere yol açtığından bahsediliyor. Evet, oraya evet. hiç geçmeyelim. Onu evet. daha sonra söyleyeceğiz. O çok ağır bir durum. Aynı kitaptan ve filmden bahsediyoruz. Evet. Fakat burada tavukta kalalım. Çiğ İ yani işlenmişten. <gülüyor> yani. evet bir numaralı tuz şeyi çünkü tavuklara çaktırmadan dayıyorlar tuzu dayıyorlar, şişiriyorlar ağırlığı olsun diye evet. piyasada çünkü tuzlu su basıyorlar ve ondan sonra da üzerine yazıyorlar bu hatta neydi hattın adı etçil -Hat. et hatta. Et hatta tavuklar %100 doğaldır diye yazıyorlar basmışlar sodyumu tuzu ve özellikle kolesterol var ya bir numaralı şey kalp damar rahatsızlıklarına yol açtığı söylenen domuzdan fazlaymış kolesterolü ve özellikle de lean denilen yağsız taraflarında daha fazlaymış. Kötü Hı. haberi vereyim ben. Bakan, bakan üzülür. Bu yeni şapaktan aldınız. Bakan niye üzülsün efendim? Yani Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği yani BEST bir yönetim kurulu üyesi Ender Abalıoğlu Türkiye'nin piliç eti üretiminde dünyanın sekizinci ihracatında ise ilk beşi içinde yer aldığını bütün dünya özür dilerim bütün ve parça piliçlerin yanı sıra işlenmiş ürünlerde de hızla büyüdüğünü belirtmiş. Aynı zamanda 10-15 yıl içerisinde soslanmış porsiyonu küçültülmüş ürünlerde yüzde ile 50 pazar payına ulaşılacağını söylemiş. Potansiyel var yani potansiyel değil de talep var ki arzı yapıyor adamlar etçil hat dedikleri bu olsa gerek. Evet tamam. Ama insanların herhangi bir şekilde salam, sosis, jambon, pastırma, pastırma değil, pastırma daha otantik yöntemlerle yapıldığı için farklı bir kategori konuluyordu galiba. Öyle söyleniyordu. Onu onu söyleyenlere bakma sen. Ben, o... İşlenmiş et dünyanın en karsinogen maddesi. Ya, tamam. Ee, işte, yani, yani. <gülüyor> Tamam mı? Tamam. <gülüyor> evet. Yani bugün ilk yarım saati o zaman rakamlarla, sihirli rakamlarla tamamlayalım. Dünyanın altıncı büyük yok oluşu başlamış durumda ve dünyanın yedinci harikası olarak Türkiye devreye girmiş durumda. Nasıl? Açık Gazete Evet Açık Radyo'nun Açık Gazetesindeyiz ve şimdi bir parça çalacağız size saat 8.40 Açık Gazete'de e, sinema ve tiyatro oyuncusu. Aynı zamanda da şarkıcılığı da pek bilinmese de e, oldukça gelişkin olan Fikret Hakan'ın dün 83 yaşında hayatını yitirdiğini erken saatte haber olarak vermiştik. Bugün kendisi Levent Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra Zincirli Kuyu'da toprağa verilecek. Oldukça önemli filmlere de imzasını atmış o, usta bir oyuncu kendisi. Dün e, Utku Uluer'in hazırladığı Yeşilçam arkeolojisi programında çok hızlı bir refleksle Fikret Hakan'ın parçalarına yer verilmişti bütünüyle onun hayatını yitirmesinin hemen üzerine oradan da şimdi biz Utku Uluer'in de tanıtımıyla. E, aşk ultusu adlı parçasını arka, e, kardeşler grubunun eşliğinde e, söylemesine yer vereceğiz ve Fikret Hakan'a bir kez daha günaydın diyeceğiz Müzik Kular geçer yürekten Çalar kapının yalnızlık korkusu Ne kadar yorgun düşsek artık sevmekten Bırakmaz peşimiz aşk kurtusu Bir yığın anılar bırakır giden Bomboş odalara sinmiş kokusu bir tuzsağız artık ne gelir elden Yağmurlar gözler en büyük pusu Kat vermez hiçbir şey boş yaşamı İçkiler anlamsız birer cehennem En güzel dudaklar bile karışsa soluna Gene onun sıcaklığı Aral sineme gittikçe körleşir tüm duygularım. Hangi kadın olsa şehvet yalnız. Biraz aptur artık o sabahların geçmiş geceye bak nefret tir yalnız. Uyanırız. ...fakat dönük sırtlarımız. Çünkü en büyük sıkıntı... ...birbirimizin gözlerine nasıl bakacağımız. Oysa gece boyunca her şey ne güzeldi. Şimdi kırgın ben. Biliyorum... ...ne büyük bir acıdır. Onu senin adınla çağrışım. Ona sen diye sarılışım. Sen çirkin. Sen dünyanın bir zamanlarki en güzel çirkin... ...gene sen kazandın. Ama ne çare... ...yoksun artık alacak ürün. Gerçekleri görelim diye çünkü doğar gün. Ve doğrudur... ...her yeni kadın sabahında... ...bir kez daha... ...bir kez daha öldüğüm... ...öldüğüm. Kapını, yalnızlık korkusu Ne kadar yorgun düşsek artık sevmekten Bırakmaz peşimiz aşk kultusu En büyük tutkular geçer yürekten Çalmış kapı yalnızlık korkusu Ne kadar yorgun düşsek artık sevmekten Evet bir gün yeniden Aşk Ultusu, Fikret Hakan'dan dinlediğimiz bir şarkıydı. Türk sinemasının ve tiyatrosunun önemli isimlerinden bir tanesi 83 yaşında dün hayata veda etti sabaha karşı o haberi son dakika haberi olarak verebilmiştik. Bugün de ikindi vaktiyle camiinde kılınacak canaz namazın namazının ardından zincirli kuyuda toprağa verilecek 83 yaşındaydı. Dün bizim de Yeşilçam Arkeolojisi adlı programımızda 15.30'da ki programımızda Utku Uluer Fikret Hakan'ın çeşitli plaklarından 45'lik plaklarından oluşan şarkılarını çalarak hızlı bir refleksle andı onu. Biz de oradan aktardık. Evet açık radyo burası, açık gazete ve devam ediyoruz. Bu şey Altıncı büyük yok oluşa giden, hızda giden dünyada e, yedinci mucize olarak kalkınma rakarları kıran Türkiye'nin haberlerini verdik. karada, denizde ve havada. Borsalar ekranıcı Öyle mi? Evet. O ama durmadan kırıyor zaten. Ufak bir e, şey oyunu olduğu, kalem oyunu olduğu da söyleniyor ama onlara girmeyeceğiz. Bildiğimiz konular değil onlar. Ama Dünyanın en kaliteli çeliği kimin çeliği bil bakalım? Trabzon. <gülüyor> Trabzon çeliğinden güzel bıçak yapılıyor. Evet ama ülke olarak sordum. Ha, ülke olarak, o, olarak ülke mı? Ülke mi kabul ediyorsun o zaman? Ama ki... ülke demediniz ki? O zaman e, Türkiye. <gülüyor> evet doğru Türk çeliği. Yalnız burada. Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump'ın son adımı Türk çeliği olmuş. Türk çeliği mi? Evet. Türk çeliğine karşı dünyanın en kaliteli çeliği olan Türk çeliğine karşı Trump e, ta 1962'den beri yani 55 seneden beri kullanılmayan bir yasayı devreye sokmuş. Section 232 e, yani bölüm 232 yasasını tozlu raflardan indirmiş hürriyetin haberi bu yasa Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı e, başkanına eğer milli güvenliği tehdit ediyorsa ithalatı kısıtlama yetkisi veriyormuş yıllar boyunca kaliteli Türkçeliği türlü sıkıntılar yaşadı ve dumping davalarıyla karşı karşıya kaldı Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi de ulusal güvenliğe tehdit suçlamasıyla karşı karşıya diyor haber Soruşturma açılmış çelik ithalatına ve en fazla 270 günde tamamlanacakmış. 9 ayda yani. 9 ay mı? Evet. Hı. Aşağı yukarı. Hürriyetin haberine göre e, fakat e, bunun da cevabı veriliyormuş. Türk karşı rest çekilmiş. Kim çekmiş? Avrupa Birliği. Öyle mi? Ne resti? Buna şaşıracaksın demir resti. Viski. Viski mi? Evet. Ne alakası var? Çok alakası var. Tür Türkiye'de tabii içki resti olmaz. Zor olur. Reklama yani. girer. Reklama ee... girer. Onun için viski ee, resti bayağı ilginç bir haber. Şebnem Turhan'ın haberi. Bugün Hürriyet'in manşet haberi. O zaten ...Türkçeliğine karşı viski resti... Yani ...sürreel bir oyun... ...içinde olduğumuz kanaati... ...ben de gittikçe yayınlıyor. Ben ...beni çimdikle de uyanayım bu... ...Beket oyununda... Çelik'ten bahsediyorsak devam edebilirim... ...Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı... ...Faruk Çelik'ten bahsedeyim... ...kendisi e, bakanlıkta... ...Malatya Kayısı'nın Avrupa Birliği... ...tarafından coğrafi işaret olarak... ...tesciline ilişkin düzenlenen sertifika töreninde bir konuşma yapmış... Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilgili yolculuğunun 1963 Ankara Anlaşması ile başladığına dikkat çekmiş ve Malatya Kayısı'nın artık markalaştığını söylemiş. Ama bir diğer taraftan da HDP Anadolu milletvekili... T. de var. Bir diğer taraftan da HDP milletvekili Burcu Çelik tahliye edilmemiş. Eğer çelik arıyorsanız başka bir çelik de burada var. <gülüyor> o da Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ardından Peki, tahliye edilmemiş. Peki sormuyorsun Adana ama. Ekleme girer diye sormuyorum bir de sabah. <gülüyor> hafta işi olmuyor. Cuma günü <gülüyor> sorabilirim istiyorsanız. <gülüyor> Avrupa Birliği ülkedir. Önce NATO toplantısında çelik ticaretini kısıtlarsan tavsiye karşılık verilmesi için de tavsiye kararı çıkartmışlar. Sonra da G20'de Amerika'yla restleşmişler Amerika Birleşik Devletleri. Biz de bourbon istemiyoruz. Amerikan viskisi. Tennessee bourbon'a ek vergi koyarız demişler. Nasıl? İlginçmiş. Bir biski fotoğraf, buzlu viski fotoğrafını da fotoğrafında fotoğrafını koymuş tabii hürriyet. Ama çelik fotoğrafı yok. <gülüyor> Bak şurada görüyorsun çeliğin Faruk benim Çeliğ. kollarımda Faruk Çelik zaten. Herkes çelik. Türk Çeliği, Begemise, Milgem. Bir de baş müzakere Ömer Çelik var. Milçel. Milçelik. O da Hiçbir anma, hiçbir söz o şehitlerin fedakarlığını anlatmaya yetmez diye bir açıklama yapmış. Evet onunla da şimdi geçelim biraz. Oraya mı geçelim mi, yoksa dünyadaki evet, kıyametten bahsedelim. Evet kıyametten biraz daha bahsedelim evet. Kanada halen yanıyor. Kanada'nın British Columbia eyaletinde geçen hafta başlayan ve kontrol altına alınamayan orman yangında en az 38 bin hektarlık yeşil alanın kül olduğundan bahseden haberler mevcut. Evet korkunç bir şey. Euronews'un haberi bu dumanlar gerçekten çok kötü görünüyor demiş Lake Williams bölgesinde yaşayan Lorne Marshall diye biri bir kayboluyor gibi oluyor sonra yeniden ortaya çıkıyor tahliye çok sayıda insan tahliye edilmiş değil mi evet asker işin içine girmiş 260 itfaiye yeri filan 100 milyon dolarlık acil yardım kanalı doları herhalde bu 46 milyon dolar harcanmış şu ana kadar ve çok sayıda insan evlerini terk ederek, tahliye ederek kaçmak zorunda kalıyorlar. Bu Kanada. Bir de İtalya var. İtalya'nın Napoli kentindeki ünlü yanardağ Vezir Vezir'de dün öğlen saatlerinden sonra başlayan bir yangından bahsediliyor. Orman yangını. Ee, yangın sebebiyle oluşan devasa bulutlar kentin üzerine kaplamış yine. Yüzlerce kişinin şimdiden bölgeden tahliye edildiğini bahseden haberler mevcut. Evet. Milattan sonra 79 yılında vez püskülmüş ve Pompei ve Herculanum iki bölgedeki son derece önemli iki medeniyet merkezini yok etmişti. Sıcak şokuyla biliyor musun? Yani şey değil, lavların kapsaması değil. O yüzden bir anda insanlar ölmüş. Evet, bir anda. Yani bir anda 500 derece ...final olmuş. Böyle ve tamamen şok olarak... fosilleşmişler insanlar yani ve o zaman olağanüstü de ilginçlikte tabii tabi bugüne kalmasını sağlıyor evet. gezip görmek mümkün çok ilginç yani. yeni kazılar yapılıyor milattan sonra 79 yılında Vezivyanardağ'ın patlaması sonucu yok olan antik Pompei kentinde yapılan yeni kazılar patlamadan 600 yıl öncesine kadar kentte çok gelişmiş ve çok kültürlü bir sosyal evet, yapı olduğunu ortaya çıkarmıştı çok kültürlü yapı hiç nereden geldi Arap mıdır kökeni Türk müdür diye bakmıyorlar hepsini bir arada bir birlikte medeniyeti sürdürmeye çalışıyorlar. En ilginç yönlerinden bir tanesi de o. Evet. Yeni kazılar var. Ee, peki bu yangınlar böyle. Sel ve heyelanlar da ayrı bir facia. Asya'da ve Güneydoğu Asya'da korkunç şeyler oluyor. Japonya'yı vermiştik. CNN Türk'ün haberine göre 21'e yükselmiş hayatını kaybedenlerin sayısı. Japonya'da tayfun filan. Nanmadol tayfunu ve pek çok kent Fukuoka, Asakura ve Oita'da harama kurtarma ekipleri 1700 kişi tahliye edilmiş şu ana kadar. Fakat 500 kişiden haber alınamıyor diye bir haber vardı. Onun devamını maalesef biz de yapamadık. Yani göremedim o haberin devamını. Takip etmeye çalışacağız. Çok acayip bir haberdi. Vietnam'da da Güneydoğu Asya'da da Vietnam'ın kuzeyinde Evet dağlık bölgelerinde Kuzey Vietnam ee, Son günlerde Müthiş yağmurlar Sel ve toprak kaymaları heyelanlar olmuş 12 kişi hayatını Kaybetmiş bir kişiden hala Haber alınamıyor diye 1 milyon dolar zarardan bahsediliyor 86 ev Zarar görmüş 40 ev tahliye edilmiş Pek çok köprü ve Kanalizasyon sistemleri de tahrip olmuş Pirinç tarlaları ...ve ekin tarlaları tamamen... ...ortadan kalkmış... 490 hektar... ...pirinç ve 37 hektar hektarda... ...ekin tarlası deniyor... ...devam etmesi de bekleniyor... Efendim bu haberleri teker teker arayıp bulup... ...seçmeniz lazım, isim olarak aramanız lazım... ...ki ufak yerlerdeki Türkçe... ...tercümelerini bulup okuyabilirsiniz... ...dünyanın hangi değişik köşelerinde... ...nasıl iklim felaketleri var, insanlar nelerle... ...mücadele ediyor öğrenmek için... ...ama bazı haberler oluyor ki... Her tarafta var her yerde var haberin doğruluğu hakkında şüphe eliniz olabilir ama gözünüze soka soka her tarafta olduğundan bahsediliyor biz burada iklim değişikliğinden kuraklıktan ve insanların azalan kaynak sıkıntısından bahsederken bir haber çıkıyor ve tamamen şaşırıp kalıyorsunuz ekranın karşısında baktığınız zaman gazetelerde de olabilir bu. Ee, şöyle bir haberden bahsediliyordu. Bu Yeni Akitka sitesinden T24'ün internet sitesine kadar her yerde vardı. Hürriyetten ve çeşitli yerlere kadar. ana haber her yerde Aynı haber. Değiştirilmiyor. Herhangi bir ekleme yapılmıyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde kuraklık ve susuzluğun konuşulduğu toplantıyı su basmış efendim. Manavgat ırmağındaki su seviyesinin yükselmesinin ardından yemek için ayrılan masalar su altında kalırken su toplantı yapılana kadar yapılan alana kadar gelmiş. Manavgat Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde kaymakam Nazmi Günlü. Ve diğer heyet tarafından oturulan bir yapılan bir toplantı bu. Bu toplantı görüşülecek konular bizim için. Bizim ilçemiz için de önem arz ediyor diyerek başka kaymakamlar da gelmişler galiba. Ama neden böyle bir şey oldu diye baktığınız zaman sadece başlığı okuyup haberin içerisine baktığınız zaman da bir detay bulabilmeniz mümkün değil. Ama ironik ve komik gelebiliyor haberi ilk okuduğunuzda size. Sürreel gene yani. Hiç değil. Sürreel falan değil. Yani şöyle düşündüm. Manzara sürreel yani. Manzara sık sık olan bir evet. manzara. Ama kış aylarında olan bir manzara bunun sebebi şu manavgatta 800, e, galiba hes projesi var Bunlardan ikisi aktif bu iki aktif projenin içerisinde iki tane baraj var oyma pınar barajı ve manavgat barajı diye hatırlıyorum Buradaki tutulan su yani insanların tartıştığı su bize yetecek mi yetmeyecek mi tartışmasının yapıldığı su barajların sahipleri tarafından tutuluyor ve enerjiye çevrilip satılıyor. Aşağıda da insanlar bu su bize yetecek mi yetmeyecek mi diye tartışılırken siz gidip tek bir tuşla beraber suyun kapaklarını açtığınız zaman aşağısı seller altında kalıyor. Bununla alakalı Google'a yazdığınız zaman Manavgat Sel diye yazdığınız zaman birçok haber mevcut. Ama haberi böyle kopyalayıp yapıştır olarak her tarafta aynı şekilde girdiğiniz zaman böyle bir detaydan bahsetmeyip sadece komik, ironik, mini buzul çağı gelmiş gibi haberleri aklınıza getirebileceğiniz kadar saçma sapan bir haberle karşılaşıyorsunuz ve her yerde karşılaşıyorsunuz. Fotoğrafları da çok acayip tabii. Yemek, orada yemek yenecek toplantılarından. nuzuklar parlatıldıktan sonra, atıldıktan sonra filan. Önemli şeyler tartışılıyor. ve Yapılamamış yemekte yenememiş çünkü masaların seviyesine kadar su çıkmış vaziyette öyle fotoğraflar. Temmuz ayının ortasında Antalya'da sıcaklık rekorları kırılırken bu su baskını nereden çıkıyor diye sorabilirsiniz tabii evet. ki. Ama aklınıza gelir mi yukarıdaki hidroelektrik santrali var bu hidroelektrik santralinin de barajları aşan su gelip burada nasıl insanların oturduğu yerde sel baskında neden olacak diye. Düşünmeden kop kopyala yapıştır üzerinden yapıldığı zaman haberler bizim burada konuştuğumuz kuraklık geliyor iklim değişikliği gibi diye bir kriz var dediğiniz. Bütün haberlerin üzerine çıkıyor ve susuzluğun konuşulduğu toplantıyı su bastı diye hatırlıyorsun. Evet, öbür taraftan da işte gene kömüre yatırım yapacağız diye petrol şeyinde yerli kömürü arttıracağız. Türkiye dünyanın enerji merkezi, İpek yolu olacak filan gibi konuşmalar, kalkınma şeyleri olacak. Bir yandan bunlar oluyor. Bir de dört ilçede de önemli bir virüs sorunundan da bahsedilmiş toplantı yerine kalmadan önce adını açıklanmamış adı virüsün ama iç ve dış karantina olmadan çok zor. Dört ilçeye fideciler kanalıyla yayıldığı için fidecilere yönelik denetimleri de olağanüstü artırdık demişler. Öyle de bir başka bir virüs problemi var bitkilerde. Rize'de taş ocağına karşı köylüler nöbette diye bir haber var Cumhuriyet'ten. Ömer Şan'ın haberi. Rize Artvin Havalimanı'na dolgu malzemesi sağlamak için do, deniz dolgusu taş ocakları köylülerin tepkisine neden olmuş. Rize Artvin Havalimanı yapılacağı için böyle taş ocakları açılıyor bölge. Evet. Köyümüze, suyumuza, toprağımıza, yaşam alanlarımıza sahip çıkıyoruz diye bir pankart altında. Referandumda en yüksek evet oyunu çıktığı yerlerden bir tanesi aynı zamanda Pazar ilçesi ve bu köy. Evet. Belki şimdi bundan sonra değiştirirler diye düşünüyor insan. Giresun'da da Köyün ortasında taş ocağı yapılıyor diye acayip bir haber var. İnsan haber. E, bu nereden almışız bu haberi? Change orada da bir kampanya başlatılmış. E, Gorece ilçesine bağlı inanca köyü, sular içinde, şey e, sınırları içinde dere civarına taş kırma, eleme ve yıkama tesisi inşaatı yapılıyormuş. Kimyasallar filan, hazırlıksızlar. Yani evet. çünkü bölgeyi biliyorum ben az biraz. Yani yan tarafta bir çöp sorunu olduğu zaman çöpleri dökmek için alan ayrıldığı zaman sadece o bölgedeki insanlar isyan ediyorlar. Yan köylerden kimse desteğe gelmiyor. Yine aynı şekilde burada da bu taş ocağı, inanca köyünde de taş ocağı inşa edildiği zaman diğer köylerden gelen destek olmuyor. Herkes kendi köyünde zaten 3-5 hane kalmış köylerde, kış aylarında neredeyse hiç popülasyon olmayan köylerde insanlar sadece sesini çıkarmaya çalışıyorlar. Ama dayanışma yok. Evet ama yükselleyeceği umut edilir. Evet, Zonguldak'ta tabii. da köylüler yol kapatarak eylem yapmış. Ereğli'de taş ocağında tırların yollarını bozduğunu belirtip yol kapatıp eylem yapmışlar. Bu da Cumhuriyet'in Doğan Haber Ajansı'ndan, DHA'dan aldığı bir haber. Ve en önemli haberlerden biri de onu daha ayrıntılı olarak ele almaya çalışacağız daha sonra açık yeşil'de de. Ee, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyündeki zeytinliklerin dibine özel bir firma tarafından yürütülen jeotermal sondaj çalışmasına karşı çıkan köylüler suç duyurusunda bulunmuşlar ve e, yalnız onunla da kalmamışlar eylemde geçmişler ee, bakalım ne olacağını da görmek lazım böyle haberler Amerika Birleşik Devletleri ve Katar terörle mücadele mutabakatını imzalamış. Fakat Amerika Birleşik Devletleri şeyi de açıklamış. YPG, işit karşıtı koalisyon toplantısına katılmayacak demiş. Nasıl olacakmış o iş? Onu ben de anlamadım. Daha geçen hafta kaç kamyon dolusun silah gönderdi? Evet, ben gönderdi de, Gönderdiği kamyon... silahların hesabını sormayacaklar mı? Ya o kadar silah verdiysen ben kat katılmasını isterdim yani. Boşu boşuna verdiler o kadar silahı? Dört Arap ülkesinden de Amerika Birleşik Devletleri ile Katar mutabakatı oldu. Biraz önce söylediğimiz dört Arap ülkesi de bunu kabul etmiyoruz. Yaptırımlar devam edecek demişler. Orada da bir karışık durum var. Eh, evet yani organik zeytinciliğin ana vatanında tesis meselesini açık işle bırakarak bunu kapatacağız şeyde yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz özel anmasına çok e, tuhaf bir şey e, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'liler çağrılmamış. ki muhalefet partisi milli bir meseleye bütün yurtta e, önemli hazırlanılıyor. Bombalanan mecliste onların milletvekilleri yok muymuş? Yokmuş herhalde. Gayet Gayet vardılar çok acayip bir şey bu dörtlü zaten deklarasyon imzalamışlar evet. dördü birden darbe o menfur darbe sırasında ama şimdi liderlerin genel kuruldaki konuşmalarının metni de önceden istenmiş AKP MHP işbirliği çok acayip bir şey bunun da üzerinde biraz daha sonra dururuz en önemli şey bu devam edeceğiz haberlere evet. Açık gazete. Açık gazete Nereye Doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz Evet günaydın, günaydın ee, Cengiz Bey. Ben tatildeyken bir sürü şey oldu Can günaydın Merhaba. Ee, Bu yani Avrupa Birliği bağlantılı Biraz onlardan bahsedelim diyorum Ne dersiniz? Evet, bir de tabii büyük bir yürüyüş tamamlandı. Çok büyük bir mitingle biraz da ondan bahsedelim. Tabii tabii. Şimdi geçen hafta Avrupa Birliği bağlantılı bir dolu şey oldu ama çarşambadan sonra oldu daha ziyade. O yüzden aslında iyi de oldu. Çünkü bir dolu gelişme bilgi birikti. Şimdi... Yani artık ahı gitmiş, ahı kalmış Avrupa Birliği ilişkisi açısından çok yoğun bir haftaydı aslında geçen hafta. Zira iki tane e, komisyon üyesi, komiser e, adlandırılıyor var ya e, geldi e, Türkiye'ye. E, bir tanesi ulaştırma e, işlerinden sorumlu Sloven e, komiser... Ee, komisyon üyesi Violeta Bult bu e, Snowden iş kadını esasen fütursuz e, e, zaten anlatacağım şimdi ondan sonra diğeri de e, e, yani bir komisyon üyesi tabii artık Snowden iş kadını olarak e, geçmiyor ama e, diğeri de e, bu meşhur yani o kadar da meşhur değil tabii çok nadir geliyor gidiyor ee, Gelişmeden sorumlu yani Türkiye'den bile bir sorumlu olan Avusturyalı e, komiser e, Johannes Han. Ee, şimdi bunlar geldiğinde e, biliyorsunuz bu insan hakları e, toplantısı basılmış ve insan hakları aktivistleri derdest edilmişti hatırlarsınız. Ondan sonra e, adalet yürüyüşü devam ediyordu hatırlarsınız. Evet. Bunlar hep geçen hafta Şimdi bu iki zatı e, mu muhterem e, bir tanesi hiç bahsetmedi zaten Dioleta Burç. E, diğeri de yarım ağızla, e, işte sorduğum bir şeyler olmuş ne oluyor falan gibi son derece yuvarlak e, bir takım ifadelerle işte insan hakları iyidir. Biraz daha riayet etseniz iyi olur. E, yani biz gene de razıyız işte konuşuruz biraz e, müzakere falan demedik geledemedi bir Suriyeli mülteci e, kampını gezdi o ada e, Sağlık Bakanı ile beraber ve gelmesinin e, yegane e, nedeni de buydu e, dikkatinizi çekiyorum ve altını çiziyorum genişlemeden sorumlu güzel bu hiç gelmez zaten Türkiye ye. yani yıllardır bir geleceği tutup tuttu işte bir şeyle ilgili Suriyeli mültecilerle ilgili ee, ve e, işte yarım ağzı şeyler söyledi ve gitti. Üstelik e, Avrupa parlamentosundaki e, genel kuruldaki Türkiye raporu e, oylamasından sonra geldi Ankara'ya. Ki bu rapor üzerinde biraz konuşuldu. Biz de duralım e, üzerinde azıcık. E, bu rapor aslında bir mutat bir rapor. Yani Avrupa Komisyonu'nun her yıl hazırladığı Kasım Aralık ayında artık e, utana sıkılabiliyorsunuz hazırlıyorlar o raporları. E, 2015'te 1 Kasım seçiminde bir Kasım seçimle gölge etmesin diye erteledilerdi hatırlatalım hep bunları komisyondan bahsediyorum. O, o raporun e, o rapora Avrupa Parlamentosunun bir nevi cevabı veya fikri takibi olarak her yıl işte Nisan Mayıs ayında falan hazırlanır. Bu yıl biraz farklı bu Katipiri, Türkiye'ye girmesi neredeyse yasak olan e, ve e, rejim tarafından e, PKK yanlısı olarak e, e, adlandırılan e, Katipiri tarafından hazırlanan rapor e, önce e, Dış İlişkiler Komisyonu'nda konuşuldu Haziran ayında. Şimdi de geçtiğimiz hafta genel kurulda oylandı. Şimdi e, 577 Yok 700 karıştırdım yani bir, çok kalabalık bir e, katılım vardı 400 500'e yakın e, Avrupa Parlamentosu katıldı ve e, 700, 470 470 kusur da oyle de evet evet kabul edildi edildi Biraz, şimdi rapor bir tavsiye raporu tabii yani Haziranda da konuşmuştuk bunu e, eğer 16 Nisan referandumundan çıkan yeni anayasa 2 yıl sonra uygulamaya konulursa Türkiye ile müzakerelerin dondurulması eee dikkate alınmalıdır. Biz biz bunu tavsiye ediyoruz diyor. E, yani hiçbir ağırlığı yok ama e, yani yaptırımı yok ama tabii çok manidar. Evet, yaptırımı e, yok. Bağlayıcılığı yok ama e, yok. şeyin söylediği gibi de hükümet e, sözcülerinin başbakan Binali Yıldırım'ın da söylediği gibi eee ke'enlem yekun Yani yok evet. hükmünde denmesi de hiçbir anlam ifade etmiyor. Boy. Yani yok öyle bir şey tabii. Yani o uluslararası ister al, ister orada duruyor. Yani evet. e, yani şimdi bu bu bu yani hükümetin tavrı e, ve Avrupa'nın e, tavrı. Yani bunları aslında bir aynı kefeye koymak lazım. Çünkü son tahlilde senin bir şey yapacağı yok. Ve herkes bu e, şu statükodan yani içinde bulunduğumuz statükodan pek memnun. Şimdi bu e, Ziyoneta Bursa açtım. Onu e, e, ona geri döneyim ve e, ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak. Şimdi bu Ulaştırma Komisyeli ne yaptı biliyor musunuz bu kadın e, Türkiye'de? İki tane e, e, absürt projeyi, e, bir yani üçüncü köprü, zarar edecek olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü gezdi. Çok beğendi. Ondan sonra bunun çok önemli bir iş olduğunu ve Avrupa'nın ulaştırma ağları açısından fevkalade önemli olduğunu söyledi. Yetmedi. Üçlü havalimanı inşaatına gitti. O, o bir diğer absürt proje olan üçüncü havaalanı inşaatına gitti. Öve öve bitiremedi inşaatı. Öyle mi? Hmm. Yani. yani. Ve e, bunun da Avrupa'nın e, efendim ulaştırma politikası açısından sevkalade önemli bir proje olduğunu altını böyle birkaç kere çizdi. E, ulaştırma Bakanı Aslan'la e, bir araya geldi. Düşişte Başbakan'la bir araya geldi. O da ulaşımlı ulaştırmacı biliyorsunuz. Ama velhasılı kelam Türkiye'ye verilecek olan eğer taahhüt edilmiş olan 4.5 milyar avro e, mercedesindeki 7 yıllık 2014-2020 dönemi fonlarından 313.4 mil, e, milyonun bu projelere e, aktarıldığını da e, muştuladı. Değil mi? Evet. 3. havalarından bahsediyoruz. Evet. evet. Şimdi yani yani kimle dans ettiğimizi ve ne dans ettiğimizi çok iyi kavramamız gerekiyor. Artık Avrupa Birliği'nin Türkiye ile Türkiye'nin demokrasisinin bekasıyla demokrasisinin sorunlarıyla sadece kağıt üzerinde bir ilişkisi kalmıştır. Onun dışında ilişki tamamen ticari, mercantilizmi ile bezirgen bir ilişki haline e, dönüşmüştür maalesef. Ben de evet. burada ufak bir ilavede bulunayım. Hem de bir önemli bir başka konuya da belki bağlama imkanımız da olur. Yani bu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yurttaşlık Derneği, evet. İnsan Hakları Gündemi Derneği, Kadın Koalisyonu vesaire Hak İnisiyatifi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nin Büyükada'daki o ani baskınla gözaltına alınan insan hakları savunucuların gizli toplantı yaptığı haberleri ki yalanlandı. Af Örgütü Genel Sekreteri Uluslararası Aförgütü Örgütü Genel Sekreteri Salih Şeti de önemli bir açıklama yaptı. Aslında Türkiye ciddi bir insan hakları krizi içinde dedi. Çünkü daha önce zaten Türkiye Şubesi yöneticisi Taner Kılıç da tutuklu. Evet, Şimdi de yenisinde de Türkiye direktörü, tarihinde ilk defa olarak Uluslararası Aförgütü'nün evet, evet. evet. direktörü tutuklandı, gözaltına alındı pardon. Evet. Ee, Türkiye, uzatıldı ama, bir hafta daha uzatıldı. Evet, uzatıldı. evet uzatıldı. Türkiye ciddi bir insan hakları krizi içinde dedikten sonra şunu da söylüyor. Türkiye ya daha önce de diktatörlükler oldu ancak Türkiye Macaristan'da Orban ve Filipinler'deki Duterto vakalarında durum farklı bir de Türkiye'de farklı. Bu kişiler demokratik olarak seçilmiş liderler diyor ve hiper milliyetçi ülkeler tedbir aldıklarında iç destek artıyor. Bunlar özgür basın hukukun egemenliği ve 50 yılda elde ettiğimiz şeyleri içeren küresel sisteme meydan okuyor diyor. Önemli de bir bence söz. Evet. Tamamen ve yani. Suriyeli sığınmacı anlaşması Av Avrupa Birliği liderlerine ödün verdirdi. Erdoğan bundan paçayı kurtarıyor diye konuşmuş. Yani o, o, o, o biraz hızlı bir tahdit. O kadar değil. Zaten e, artık yani yavaş yavaş malum Suriye'de ve Irak'ta savaş sonlanıyor. Yani de bu mültecilerin bir an evvel dönecekleri anlamına gelmez tabii. Ancak yani e, Ankara'nın elindeki, rejimin elindeki o kart giderek anlamsız hale geliyor. Yani o sadece mesele o değil. Mesele yani e, çünkü o çok e, konjonktürel bir konu. Yani sonuç itibariyle eninde sonunda Suriyeliler Suriye'ye dönecekler bir şekilde. Ama e, burada başka bir yaklaşım var. Yani o e, mesela Chetty kendisi yani Amnesty International'ın uluslararası direktörü bir numarası. Hamburg'a gitti. Evet. Hatta da Hamburg'a gitti ve Hamburg'da G19 artı komisyon ve konsey üyeleriyle orada lobbying yaptı. Ve tamamen Türkiye'de olup bitenlerle ilgili lobbying yaptı. Evet. Ağırlıklı olarak ne elde etti? Sıfır. Sıfır, evet. Maalesef. Sıfır. Tamam, mesele bu. Yani yani Türkiye'deki demokratlar, Türkiye'de faşizme, otokrasiye ben yaptım oldukça ve hukuk dışlı anomie karşı bir şeyler yapmaya çalışan mücadele edenler maalesef maalesef yani uluslararası insan hakları camiası dışında mesele hükümetlere geldiğinde son derece yalnızlar mesele bu. Anladım evet yani bu buna da şeyi de ilave etmek gerekebilir. Amerika belki. evet lazım buna. Tillerson geldi evet. biliyorsunuz New York Times ve Washington Post'ta iki tane yazı çıktı ya yani bu kadar da yüzsüzlük olmaz derdisine. Tam yani da onu söyleyecektim dünya evet. Ya kadar sorun var insanlar yürüyor iki kelam eden insan falan ama Amerika'nın zaten böyle bir derdi hiçbir zaman yok hele hele yeni cumhuriyetçi idarenin öyle değil mi? Yani asla öyle bir hesapları yok tam aksine yani. Herkesle çalışırız biz yeter ki Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları e, korunsun gibi bir e, politikaları var. Yani Obama ve demokrat idareden çok farklılar. Ama Avrupa öyle değildi e, en azından yakın zamana kadar. O bitti. Yani burada artık e, bambaşka bir ilişki biçimi gelişiyor e, Ve yani bu Violeta Bulç'un 313.4 milyon avrosunun önemi o yüzden ee, onun için onlantı çiziyorum. Yani artık yani umuru değil. Düşünebiliyor musunuz üçüncü hava alanı Avrupayı da ilgilendirecek bir ekolojik felaket demek. Evet ama onlarla zerrece ilgilenmiyorlar. Zaten ama çok. Onun için mi? Evet. Ya, olur mu Kendisi ilgilenmiyorsa geliştirmeden e, çevreden sorumlu komisyonun işi. Evet. Olur mu? Tam da ki görev. Yani ya bir bir. Yani merkantil bir paradigmaya kendilerini kaptırmış durumdalar ki. Yani bitti bit yani de artık alacağız, sızlatacağız, herkes memnun. Ve bundan tabii bu ilişkiden yani Avrupa memnun olduğu gibi maalesef rejim de çok memnun. Evet işte altıncı büyük yok da artık eşiği geçtiğimizi söyleyen çok önemli bir rapor yayınlandı PNAS'ta, Proceedings of the National Academy evet. of Sciences'de bu işe girdik artık dediler ve e, ben şey dedim diyor e, yani Paul Ehrlich gibi çok önemli bilim insanları var bitmek üzere hayat medeni yaban hayatı diyor ve bunun sebebi de esas olarak çok e, ya şeyin tamamen insan aşırı tüketim özellikle de zenginler tarafından yapılan şey diye de nitelendirmiş. Efendim? Tüketime karşı mısın? Karşıyım evet. o, o, o zaman hükümetine karşısın yani. Bu Enerji Bakanı ne, ne dedi? Biz çok tüketen çok iyi bir, bir ülkeyiz dedi. Evet. Ben çok Dedi. adam dedi bunu valla evet enerji zaten ipek yolu olacağımızı da Cumhurbaşkanı da söyledi petrol zirvesinde evet, evet. yaptığı konuşmada zaten Türkiye'nin dünyanın en büyük ipek yolu enerji ipek yolu olacağını ilan etti dünyaya şimdi buradan şeye gelirsek yani buradan Avrupa'nın bu vurdum duymazlığına ve sinik vurdum duymazlığına gelirsek aslında yani kendilerine de zarar verecek şekilde bir e, yeni politika e, izlemekteler. Yani bu 3. E, havaalanı olsun, işte o Kanal İstanbul olsun, işte eee 3. nükleer santral olsun falan. Bütün bunlar yani bütün bunlar son tahmilde şeye e, bir Ak keza öyle e, en azından iki tane Avrupa Birliği üyesini ilgilendiriyor Yunanistan ile Kıbrıs'ı. Şimdi bunlar e, e, Mesela gidişatın tam aksi yönde. Yani sanki Avrupa'nın sınırlarına böyle bir e, ekolojik duvar örmek mümkünmüş gibi davranılıyor. Komik tabii. Yani üstelik de e, Fransa'da a, bu, bu konuların, çevre konularının artık gündemin en tepesine yerleştiği bir dönemde. Merkel'in e, çevre meselelerini tamamen sahiplendiği bir Avrupa'da. E, diğer çevre hassasiyetinin son derece yüksek olduğu bazı Avrupa ülkelerinde ee, Avrupa bir üyesi bunların hepsi bunların Türkiye'ye bakışı orada siz ne yaparsanız yapın alalım satalım eskisi gibi yani business as usual e, yani, yani ilk anlamında business olarak devam edelim gibi bir ruh halindeler ve sadece ruh hali değil tabi işin arkasında da e, akçalı e, işler var yani akça var bunlaysa evet. da burada yani bu geçen hafta olup bitenler, bu ziyaretler Avrupa Parlamentosu toplantısı e, ve Türkiye'de buna mukabil olup bitenler yani düşünebiliyor musunuz? E, ya yani iki tane komiser e, e, Türkiye'yi ziyaret ediyor olacak mesela böyle bir şeyi 2003'e e, koyalım. 2003 yılında böyle bir şey oldu fark edelim. Orada yer yerinden oynardı yani. Yani Amnesty ve diğer insan hakları savunucuları derdest edilecek ve tam o sırada iki tane komiser Türkiye'yi ziyaret edecek. Ve hiçbir şey olmayacak. biliyor musunuz? O, bu 5 Temmuz çarşamba günü oldu değil mi? İhbar iddiasıyla baskın yapıldı ve insan hakları savunucuları gözaltına aldı. Onun üstüne geldiler yani. Evet onun, üstüne, onun geldi. üstüne geldiler. Aynı gün geldiler. Bir tanesi aynı gün geldi. <gülüyor> evet. ulaştırma komisyeri. Hakikaten. Yani bu çok manidar tabii yani Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin nerede durduğunu sevkalade iyi anlatan bir şey. Şimdi herhalde yıl sonuna doğru veya önümüzdeki yıl içerisinde bir serbest ticaret anlaşmasıyla sonlanacak yeni bir ilişki biçimi tarif edilecek. Oraya doğru gidiyor. Kimisi bunu gümrük birliğinin devizyonu diyor. Ama gümrük birliğinin devizyonu çok zor ve anlamsız. Geçen cuma günü artı gerçekte uzun uzun yazdım burada şimdi vaktimiz yok. Ayrıntıya girmeyeyim ama o olmaz. Yani gümrük birliğinin revizyonu mümkün değil. Pek çok teknik ve siyasi neden Ama servet ticaret anlaşmasıyla bu iş biter. Şey de, Rejimde ee, o oh, fallı börek sevkalade e, e, memnun ve mesut bir şekilde bu e, Avrupa e, Birliği non standart prensiplerinden bu şekilde e, yer e, kurtulmuş olur. Zaten genel gidişat da bununla alakalı. İkinci mevzu da o işlemediniz herhalde Kıbrıs'ta olup Denleri. Evet. Çok az Yürüyüşten şey. vakit evet. kalmadı değil mi? Evet. E, e, orada da çanak çömlek patladı biliyorsunuz. İşte bir blame game yani herkes birbirini suçlar halde. Hatta bazıları Almanya ve Rusya'yı suçluyor falan. Bu. E, yani bu e, yani burada herkesin tuzu var tabii. işin buraya gelmesinde. Yalnız yani bu sefer hakikaten biliş e, bu müzakerelerin e, sona erdiğini, sona e, söylemek için elimizde çok e, acı verici bir e, veri var. O da şu e, epey bir zamandır Avrupa Komisyonu Kuzey e, Kıbrıs'ı KKTC'yi Avrupa Birliği normlarına müktesebata e, hazırlayan programlar e, e, icra ediyordu kuzeyde. Yani her konuda. Işte tarım, yani Çünkü günün birinde birleşecekler Dolayısıyla Avrupa Birliği müktesebatı nedir, ne değildir, yenir mi, içilir mi falan bunları öğretiyorlardı. Özellikle bürokrasiye uzun uzun seminerler ve formasyon yapıyorlardı. Geçen hafta şeyler biter bitmez yani müzakereler fiilen artık tamamen biter bitmez Avrupa Komisyonu'nun ekibi kılısını pırtısını topladı ve terk etti söyler. Evet yani burada bir de kısaca yürüyüşe de bir kelimeyle şey yapabilirsek ve mitinge yani bu Neomi Klein de yeni bir kitap daha yazdı bu Trump'a karşı çok henüz kitabı göremedim özetlerine baktım. Hayır demek yeterli değildir diye. Son kitabında. E, yani, e doğru do, do, çok doğru bir e, e, tespit. Evet çünkü Çipras'mış. olacak önemli olan o. Evet, şimdi, aynen şimdi, o. Bir yani değil. bir de bir de bir şimdi... çok, çok şey var. Çok önemli bir e, e, çok önemli zaten. bir, bir Kabuğu kırıldı, insanlar sokağa çıktı. Yani o kadar yani bütün silahlı gücün tekeli çünkü iktidarın elinde malum. Ama ona rağmen insanlar hiç korkusuz bir şekilde o dolgu alanına tabii onun da altını çizmek lazım. Oraya gittiler. Önemli olan bundan sonrası senin Etkiyen, e, kitabın başlığı gibi. Hayır, evet yani tek adalet temelli bir ekonomik popülizm. Solun popülizmiyle ancak e, halledilebilir bu beyaz e, milliyetçilik yerlicilik ve xenofobia yani yabancı düşmanlığı milliyetçiliğe karşı filan diyor. E, ve e, tabi bir korku yani biz de açık radyodan bazı kişiler olarak hem gülüşün sonundan bir önceki gününe de katıldık. E, büyük mitinge evet. de katıldık ve Orada da gördüğümüz bir şey vardı. Çok geniş çaplı, senin de biraz önce sözünü ettiğin bir kırılma noktası. Yani muhakkak. ciddi bir destek de vardı. Ve bir korku ve rahatsızlık yarattığı da muhakkak ki gecenin bir buçuğunda sabaha karşı 1.22'de İstanbul Valiliği sadece 175 bin kişiydi canım plan diyor. Buna kargalar bile gülmez yani. Yani burada test var çok önemli önümüzde. Birincisi Cuma e, cumartesi günü, yani e, Cuma günü ne olacak? Yani 10-15 e, Temmuz'un e, birinci yıl dönümü finansabesiyle daha önce e, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet e, Halk Partisi'nde işte Gazi Neclisi'nin e, e, necliste yapılacak anmalarda yerini alacağını e, söylediydi. Ee, ama aynı e, Kılıçdaroğlu bir kontrollü darbe e, kavramı ortaya atmıştı biliyorsunuz. Evet. Artık o yok yani o kullanılmıyor, o terim. İkincisi bu 15 e, Temmuz'daki e, anmalara, kutlamalara neyse eee ve HDP davetli değilmiş az önce bir okudum. Evet, evet, muhalefetsiz anma diye bir ve ayrıca liderlerin genel kuruldaki konuşmalarının metni de önceden istenmiş filan böyle acayip. Evet, böyle bir evet o da kontrollü bir anma olacak demek ki. Ama şimdi bunda ısrar etmenin yani manası nedir? Böyle bir soru işareti olarak duruyor bu bir tez. Yani bu pek çok vicdanı rahatsız eden bir şeydir yani diğer taraftan. Üstelik kontrollü darbe sözcüğünü dile getiren e, genel başkan e, tarafından. Ama 20, 20 Temmuz e, hal darbe, ikinci bir darbe yapıldı diyor, onu söyledi. Bunları seyafet etmek lazım ama. Evet, e, etti ama. Yani ve Cumhuriyet Halk Yok, Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel de iki partinin anmasını asla kabul etmeyeceklerini söylemiş ve eğer AKP ve MHP birlikte bir şey kutluyorlarsa o tarih 20 Temmuz ohal darbesidir. Onu birlikte yaptılar demiş. Yani, evet tamam evet ama, ama yani bütün bunları bir açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Çünkü yani 15 Temmuz'a koşa koşa gideceğiz. Ee, dendiğinde pek çok insan ürktü. ikincisi. Kürt meselesi yani en önemli konu yani Kürt meselesi Kürtlerin dahli, Kürt meselesinin nasıl çözüleceği ve yani burada hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte yani muhalefeti yerlerle ver, toplayacak olan siyasi güç olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde açık ve net bir duruş. Hala yok. Yani bu bir test olarak bir yerde duruyor. Bakalım ne olacak? Yani şimdiden bir e, karar vermemek lazım. Bir iki e, satır arasında e, bir iki şey söylendi. Sezar'ın hakkını vermek lazım ama yani en temel mesele yani e, geniş anlamda muhalefeti bir araya getirme e, iddası, challenge'ı ve e, o, işinin yani muazzam işin arkası kendi temelli sede olarak bir yerde duruyor. Bununla bağlantılı olarak e, bu Afrin'e, yani Afrin üzerinden Rojava'ya e, e, saldırı meselesi. Şimdi burada e, yani bu işte daha bir şey yok ortada ama karşılıklı işte, yani en azından gelen bilgilere göre orada bir şeyler hazırlanıyor. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu e, konuya nasıl yaklaştığını biliyoruz. Yani, ne, Öztürk Yılmaz değil mi? E, Genel Başkan Yardımcısı dış politikadan sorumlu eski e, Erbil, e, Erbil diyorum, pardon, Musul Başkonsolosu e, yani basılan Hı. IŞİD tarafından basılan e, konsolosun başındaki e, e, eski bir diplomat o tamamen e, yani, hükümet bu konuda ne yapıyorsa destekliyor. Yani şimdi burada yani iş yani bu yani hakikaten çok somut meselelere geldiğinde bakmak lazım. Aynı şekilde Avrupa Birliği meselesi, aynı şekilde Kıbrıs meselesi. Şimdi Kıbrıs meselesi bitti yani o, o bu bu bu önemli bir durum noktası. Ve bundan sonra artık bütün kartlara çık. Zira e, Tayip Erdoğan İki toplumlu, iki bölgedi federasyon parametresinin ki Türkiye'nin 1978'de ortaya attığı seridir. Artık bittiğini söyledi. Artık oranın petrolü sadece e, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin değildir. Dedi. Ondan sonra şimdi eğer bu e, ne gündeme getiriyor? İlhan gündeme getiriyor yani ilhak üzerinden oradan petrolden bir hak talep etme keyfiyeti e, doğuyor. E bütün bunlar son derece e, endişe verici yani Türkiye'nin iç ve dış siyaseti açısından. Yani yürüyüş ve adalet anlamında ki buna çevre adaletini de dahil etmemiz lazım. Evet. E, e, yani e, bu, bu nerede? Ama yani şeyde... We, we, we shall wait and see. Yani bekleyip göreceğiz. Bekleyip göreceğiz evet. Yani Kılıçdaroğlu'nun aslında birinci sınıf bir demokrasi talebiyle tarih yazdığı konusundaki Hasan Cemal'in görüşlerine de katılıyorum ben mesela şahsen. Ve yani çok demokrasinin bir adalet demokrasi ve hukuk ve özgürlük manifestosu da yayınladılar. Yani Yarın ne getirecek? 10 manifesto bence iyi. Hiç yoktan iyidir. Ama iyi. Tabii ki yeter. Mesela ben açıkçası çok yani samimi söylüyorum o toplanılan alanın yanlış bir alan olduğunu söyleyebilmeliydi mesela. Çevre adaleti açısından. Deniz doldurdu de ya. 1 milyon kilometre kare denizden çalındı. Mahvoldu malfete. Mesela işte adalet ya adalet toplu meydan. Öyle değil mi? Bakalım yarın ne getirecek. Peki küçük bir Aferin. sürprizimiz var. Bir sürpriz. Evet. Trafik grubundan seçtik. Hangisinden? Trafik adlı rahat grubundan. Oo, evet. Ve e, e, <gülüyor> başlığı şey who knows what tomorrow may bring yarın bakalım e ne, yarın ne getirecek Mükemmel yarın bakalım ne getirecek abim diyelim tekrar umutça kal teşekkür like to show you <gülüyor> For just one moment You could step outside your mind doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Açık Gazete Evet Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz tekrar. Who Knows What Tomorrow May Bring adlı şarkıyı çaldık Cengiz Aktar için. Trafik grubundan aynı zamanda Chris Wood'un da ölüm yıl dönümüydü. 1983'te, 12 Temmuz'da hayata veda etmişti. Önemli bir rak grubu ve yarın neler getireceğini kim bilecek diye tam da aktarla konuşmamızın temasıydı. Ama şunu da hemen söyleyelim. Bu çok ilginç bir şey var. Meclis Başkanlığı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak 15 Temmuz darbenin yıl dönümünde başarısız menfur darbe girişiminin diyelim yıl dönümünde özel oturum için Cumhuriyet Halk Partisi ile Halkların Demokratik Partisi'ne onlar dakika konuşma süresi vermiş ve konuşma metinlerini de önceden istemiş. Bu şimdiye kadar hiç görülmemiş bir şeyler bu. Zaten mecliste de şey yapılmasına iç tüzük değişikliğiyle önemli ölçüde meclisin bir şeye bürokratik mekanizmaya indirgenmesine eee e, çalışılıyor diye de özelli e, şeyler var. eee İç tüzükle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni sarayın noteri haline getirecekler diyor mesela. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin birlikte hazırladıkları TBMM iç tüzük teklifini yorumlamış HDP İstanbul Milletvekili Paylan, Garo Paylan. Noter gibi mühür basarak saraydan gelen talimatı geçirmek için bu iç tüzüğü önümüze getirdiler diyor. Yani bir noter sadece mühür basmakla görevli bir şey diyebilir. Ee, çok önemli değişiklikler getiriliyor ama Birgün gazetesinden Sabahat Karakoy'un haberine göre ise CHP ve HDP'den sert bir muhalefet bekleniyormuş sert bir muhalefet hazırlanıyorlarmış bu iç tüzük değişikliği için ilk aşama olan komisyon toplantısında açısında evet. muhalefet anayasa Komisyonunda iç tüzük değişikliğini doğrudan gündeme alınması yerine öncelikle alt komisyon oluşturulmasını istiyormuş muhalefet cephesinde parlamenton anayasası olarak tanımlanan iç tüzük gibi önemli konuda apar topar değişiklik yapılmasının sakıncalarına dikkat çekilmiş. Saray talimatı nedeniyle acele eden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin alt komisyona yanaşmayabileceği kaygısı dile getiriliyormuş. O var. Sonra ayrıca da Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda da acayip şeyler oldu. Ve gazete duvarın bir haberinde Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm de Tırnak içinde tarafsız kamu yayıncısı TRT'nin iktidarın yayın organı haline geldiği gerekçesiyle TRT adına yapılan zorunlu vergi kesintilerin kaldırılması için kanun teklifi vermiş. Yani hepimizin sık sık şikayet ettiğimiz bizden alınan vergilerle yani tek bir partinin iktidarın ve onun destekçilerinin yayınını yapıyor şeklinde çok şikayet geliyordu ya. Evet. Kar, tarafsız yayın yapmayacaksa adı değiştirilsin demişler ee, Mehmet Tüm adı TRTE olarak ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT TRTE olarak değiştirilmesini demiş ee, ve e, adalet yürüyüşü içinde en son TRT sözde adalet yürüyüşü demişti Resmi ve tarafsız bir devlet televizyonu Ama yıllardır iktidarın yayın organı gibi çalışıyor Demişler Saray amigosluğu yaptırılıyor Vesaire TRT veya reisin sesi olarak Değiştirilmelidir demiş Bu arada da yani... Erdoğan'ın başkanlık dönemi başbakanlık döneminde 2013 yılında Erdoğan içinin 134 saat 36 dakika haber yayını 120 saat 6 dakika canlı yayın yapılmış Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Tam görev yılı 2015'te Başbakan'ın 101 saat 58 dakika haber, 126 saat 29 dakika canlı yayın süresi ayrılmış. Bir soru önergesi vermiş CHP İstanbul Milletvekili Atilla Serter. TRT'de siyasi liderler için yapılan canlı yayınların ve haberlerin süreleriyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Kit Komisyonu'nda sorduğu sorulara yanıtlar verilmiş. Arada büyük farklar olduğu görülüyormuş. Cumhuriyet evet. yani, Gazetesi yayın şey haberleştirmiş bunda. Muazzam bir şey var. Bu arada TRT'nin başına da şeyin Bilal Erdoğan'ın sınıf arkadaşı olduğu İmam Hatip'ten belirtilen bir kişi getirildi. Yardımcıydı galiba o direkt göreve getirilmiş. Evet Hiç ama bunun olmuş. da şey oldu adını unuttum şimdi maalesef elimin altındaki haberlerde göremiyorum belki sen bulabilirsin. Şunu bir tamamlayayım ilk önce 2013 ve 2016 yılları arasında Erdoğan'a 3 muhalefet partisinin toplamından daha fazla yer verilmiş. Burada evet, bir evet. adaletsizlik var gibi sanki değil mi? Bilemiyorum artık. E, vergiyi sen veriyorsun. Sen yerli... Her verdiğim e, verginin hesabını tutacak değilim. Dört, dördüncü etçil hat. itiraz etmedin. Senin adına onlar da yapılıyor senin vergilerinle. Buldum buldum. Neymiş? Buldum. İsmini arıyorum. <gülüyor> hmm, hmm. Haber yazıyor ama ismini yazmamışlar galiba haberde. Ki titri ve şey yapılmış. İbrahim Eren. <gülüyor> İbrahim Eren evet. Ve İbrahim kendisinin Eren. yalnız e, usulsüz olarak getirildiği söyleniyor. Çünkü 12 yıllık zorunlu hizmetten sonra ancak olabiliyormuş TRT. Zorunlu konu. hizmetini yapmış zaten TRT'de göreve başlamasıyla beraber diriliş, payidat, Abdülhamit, Filinta, Sevda Kuşun kanadında yedi güzel adam. Seddülbahir 32 saat ve Büyük Sürgün Kafkasya gibi milli projeler imza atmış. Hepsi, ama süre var. 12 yıl. Öyle ama mi? Onu doldurmak Düşünmüyor mu bu şey, diriliş dizisinden? O, o düşürür <gülüyor> tabii canım. Onu değiştiririz içi düzüyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ona geçelim hemen. Bu beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi buydu yani. Bu muazzam kalabalıkların katıldığı ve dünya basını tarafından da baya ilgiyle izlenen pek çok yazı çıkan Amerika Birleşik Devletleri, Britanya ve Almanya gazetelerinde özellikle çok sayıda haberin yer aldığı bu yürüyüş ve Muhatepe Büyük Mitingi'nin katılımı konusunda saat açıklamanın saat sabah karşı 1.22'de 175 bin kişi katıldı diye açıklamanın yapılmasını nasıl karşılıyorsun? Ahalilik bizzat ...birdenbire... ey ahali bakın sabah bir buçukta sabah seherinde bir buçuk gece olmuyor mu? İşte sabah karşı değilim. Evet. 175 bin kişi dedi. Tamam. <gülüyor> daha önce hiç bu kadar, bu saatte böyle bir istatistiksel açıklama duymamıştım. Herhalde bir hikmeti vardır. Ee, yani iki milyon kişi e, ama Erdoğan'ın da daha önce bir e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir televizyon programındaki görüntülerle açıklama yapmıştı. 2 milyon kişi alıyor orası diye. Gazetelerde de çeşitli haberler var. Onu da yalanlamış oluyor vali bir çeşit tuhaflık. Neyse yani şey valinin düzgün rakamlar vermesi lazım diye düşünüyorum. Yani sadece bu konularda değil. Yani bu konularda daha doğrusu yaptığı böyle spekülatif açıklamalar sayesinde dolayısıyla başka konularda vereceği rakamlarda tartışma yaratabilir. Evet, aynen öyle. Önemli konular yerde onu söylüyor zaten. depremde dahil olmak üzere. Aynen onu söylemiş Çidem Toker de. ...Tarihsel ve Kırılgan Eşik adlı yazısında... ...dünkü Cumhuriyet'te... E, kurumun maddi gerçekliği... ...hangi koşullar altında çarpıtabileceği... ...konusunda güçlü bir fikir veriyor... ...diyor. E, yani... ...çok depremde dahil olmak üzere... ...fevkalade... E, ...tereddüt yaratıcı bir şey... ...sabahın köründe... ...ya da gecenin karanlığında yapılan... ...bir açıklama çok tuhaf yani... Şimdi e, Cumhurbaşkanlığı e, himayesinde düzenlenen 15 Temmuz'un birinci yıl dönümü etkinliklerine dönecek olursak meclis önünde düzenlenen programı meclisin iki partisi, iki büyük e, manifet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi çağrılmamış. Bu artık e, olabilecek en absürt ve adaletsiz nokta gibi geliyor. Çünkü senin biraz önce çok önemli hatırlattığın gibi meclisin bombalandığı gibi e, hemen arkasında milletvekili, dört parti birden yani Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi Halkların Demokratik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ortak bir deklarasyon yayınlayıp bunu şiddetle ve nefretle kınamışlardı. Evet. Darbeyi de, darbe girişimini de şimdi onun yıl dönümünde nasıl çağrılmayacağını anlayamadım. Cumhuriyet Halk Partisi gece programına katılımda bulunmayacağı öğrenildi diyor. 15 Temmuz günü Meclis Genel Kurulu'nda düzenlenecek özel oturumdaysa, daha önceki özel oturumlardan farklı olarak liderlerin 10'ar dakika konuşmaları ve konuşma metninin önceden ulaştırılması istenmiş. Güvenmiyorlar. Ne mi? yani? Tayyip Erdoğan önceden konuşma metnini mi gönderecekmiş? Çünkü ha. gece programına, CHP'nin katılmayacağı gece programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Partili Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis Başkanı İsmail Kahraman Başbakan Binali Yıldırım Ve MHP Lideri Devlet Bahçeli konuşacakmış Bu arada İsmail Kahraman Meral Akşener'in Gönderdiği mektuba daha doğrusu yayınladığı mektuba Bir cevap verdim gördünüz mü Görmedim ben de görmedim. Yani bu kişiler gönderecekmiş galiba O zaman şeyleri önceden me metinleri Öyle mi Tayyip Yok. Erdoğan'dan şey mi istiyorlar mektup mu istiyorlar Yok canım Akşam programı gece programı dahil değildir Aa, Hayır o dahil değil Meclisteki şey bu önceden görelim bakalım doğru bir şey söyleyeyim yoksa sansür mü edecekler? mesela beğenmedik sen bu konuşmayı yapamazsın mı diyecek Cumhuriyet Halk Partisi'nin konuşmasını bilemiyorum ya da HDP'ninki bu şey bir beğenmedik Ter terör okuyor bu konuşma olmaz yeni konuşma yaz gönder bakalım mı diyecekler yani bu, beraber yazsınlar parlamento geleneğinde olan bir uygulama değil demişler. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel meclis Başkanlığından bir yazı göndermiş ve bir kere on dakikalık konuşma süresi bir saat olarak yeniden düzenlenmesini istemiş. Yazıda da ilgili yazıyla simultane çeviri yapmak için talep edilen konuşma medenini simultane çeviri için hmm, anlaşıldı ya yani. Şimdi Çince. Yani Rusça, içimiz fesat gerçekten. Oy, hakikaten ya, yani. Uygurca. Yani beraber yapsınlar dediğim de fantazi değildi. Mecliste 16 Temmuz'da bir gün sonrasında dört parti bir araya gelip ortak bildiriye evet. imza atmışlardı. Evet. Zor bir şey değil yani. Orada bir sene önce yapılmıştı bu şey. Ortak bildiriye dört. Tam onun yıl dönümünde mesela. şimdi önden gönderme ilgili simultane çeviri yapmak istiyoruz diyorlar. Ee, Milkport olmasın diyedir belki. Milkport olmasın diye evet. Ee, e, şimdi meclis bahçesinde gece yapılacak törende sırasıyla e, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Yıl, Kahraman, İsmail Kahraman Başbakan Yıldırım Binali Yıldırım ve Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli konuşacak. Bu bilgi paylaşılmış. Kılıçdaroğlu adı geçmiyor. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Levent Gök Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin bütün Türkiye'de gerekli etkinliklerde yerini alacağını ancak gece yapılacak programla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir bilgisinin olmadığını belirtmiş. Bilgi verilmemiş yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda. Neden sadece meclisteki partilerden alıyorlar ki konuşmacıları? Yani bence Doğu çektiği aynı şekilde konuşabilir. Konuşacağı çok fazla şey olabilir bu konuyla alakalı. Hazır konuşmuşken bir de adalet yürüyüşüne tekrardan bir şey dokundurabilir. Başka partiler de var. Saadet Partisi var. Onlarla araları bozuk galiba iktidarın diye düşünüyorum. Katılmadılar adalet yürüyüşüne ama. Hmm. Ee, yani gece meclis bahçesinde Kılıçdaroğlu'na davet gitmemiş. Cumhuriyet Halk Partisi de davet edilmediği yere katılmıyor. Normaldir bu. Bence 15 Temmuz günü meclis başkanının gece toplantısı düzenledi. Meclis Bahçesine sahne kurulmuş. Hımm. Ama bunu da diğer partilere danışmadan yapmış meclis. Bu doğru değil. 15 Temmuz babalarının malı değil hepimizin ama 20 Temmuz yalnızca onların. Onlar birlikte 20 Temmuz'u kutlasınlar diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hem yürüyüş sırasında adalet yürüyüşü sırasında hem de şeyde de Maltepe'deki büyük mitingde de yaptığı konuşmada biz de yayınladık söylediği gibi 20 Temmuz'da ikinci bir darbe gerçekleşti deniyor. Şimdi Meclis Başkanı İsmail Kahraman Kılıçdaroğlu ona yazı göndermiş. Kuru saat 13'te özel gündemde toplanacak. Çok ilginç bir şey değil mi bu Agatha Christie polisiyesi? Ne biraz benziyor. daha benim yaşım ancak onlara müsait yani. Bizde Harry Potter falan işte. İşte Harry Potter'da da vardır böyle değil mi? Böyle bir daha polisi ama İsveç polisiyeleri falan var hani böyle. Evet. 13'te özel gündemle toplanıyor. Yabancı misyon şefleri, basın mensupları ve davetli konuklar gelecek. Yazıda ne deniyor? Ne deniyor mu şefen? İklime Öngeli'nin haberinden okuyoruz. Toplantıda Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi parti grup başkanlarının teamülen Türkçesiyle, modern Türkçesiyle yani geleneksel olarak 10 dakika konuşma yapmaları öngörülmektedir. Diye. Evet. Böyle bir teamül varmış ama ben ilk defa duyuyorum valla bu yaşıma geldim. 10 dakikalık konuşma şey. Partiniz adına konuşma yapmanız halinde simültane çeviri, bunun Türkçesi nedir? Eş zamanlı hı hı. hizmeti için konuşma metninizin toplantı öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığına ulaştırılması hususunda bilgilerinize sunarım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de kahramanın bu talebine karşılık özgür özel imzalı bir yazı göndermiş. 15 Temmuz'da 80 milyon hep birlikte darbecilere karşı direndi. Darbecileri gelip püskürttü. 15 Temmuz için bombardıman altındaki Yüce Meclisimizi tüm siyasi parti gruplarından milletvekillerinin canları pahasına açık tutarak tepeden F-16'lar geçerken hiç tereddütsüz darbecilere karşı ortak bildiri kaleme aldıkları, bunu sen de hatırlatmıştın, ''Bir siyasi partinin tek başına karşı durduğu bir kahramanlık hikayesi değil, bu ülkenin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin yıl dönümüdür.'' denmiş. Şimdi böyle bir yıl dönümünde Kılıçdaroğlu için öngörülen 10 dakikalık konuşma süresinin kabul edilebilir olmadığı da vurgulanmış. Zaten böyle bir teamülde yok demiş. Ondan sonra tüm siyasi parti gruplarının liderleriyle birlikte konuşma sürelerinin birer saat olarak yeniden düzenlenmesini talep ediyor... 15 Temmuz'un yıl dönümüne yakışanın bu olacağını ineliyoruz diyor ee, ve gönderiyor mu acaba ee, konuşma metninin gönderilmesi, konuşma süresinin kesinleşmesinden sonra tekrar değerlendirecektir bu hani yazı istiyorlar ya simülten evet. çeviri için o metni de tekrar bir saati kabul ederler. Tahmül böyle bir tahmül yoktu. Bakıyorum efendim, Bekuru kim kırmış diye de bulamıyorum. Metin Meclis istenmesinin de konuşan kimdir diye. Şimdiye kadar Bu şey de Teamülde de yok hiç Alışılagelmiş şeyde Metin istenmesi Bunu hoş karşılamadık demiş Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Grup Başkan Vekili Özgür Özel ee, Süre bir saate çıkarılması durumunda Gönderilip gönderilmeyeceği Kılıçdaroğlu'nun konuşma metnini Bu parlamento geleneğinde olan Bir uygulama değil gerekçesi ne olursa olsun muhalefet partisinden yapılacak konuşmanın metnini istenmesine doğru bulmayız diyor. Süre uzasa dahi metin göndermeyi düşünmüyoruz demiş. Mecliste en kısa üç maddelik bir kanunda dahi grup ve şahıs konuşmaları birleştirildiğinde tümü üzerinde 30 dakika toplamda bir grubun 75 dakika konuşulabildiğini vurgulamış. Yani bu Türkiye tarihinin en önemli olayı diye nitelendiriliyor direniş, demokrasi şeye karşı menfur darbeye karşı şimdi orada 10 dakika konuşun diyorlar 15 Temmuz hakkında konuşma süresi uzamaması durumunda Kılıçdaroğlu yine konuşacak ama ne kadar konuşacağı kendi takdirindedir demiş ilginç bir şey geliyor böyle bir Çarpıcı durumla karşı karşıyayız. Doğrusu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'dan bir haber göremedik. Açlık grevi devam ediyor. Gözaltındalar. Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça. İzmir'den Ankara'ya da bir yürüyüş vardı. Adem Kızılçay onu da ev hapsine almışlar. Sen nasıl yürürsün onlar için diye. Evde yürüm demişler. Evet. Aynen öyle. Nuriye ve Semi için yola çıkmıştım. Karşıma ev, ev hapsi çıktı diyor. Gözaltını bir anete anlatmış. Çok acayip bir şey. Yüz günde yürüyecektim diyor. Yüzüncü günde yürüme kararı aldım diyor. Açlık grevinin yüzüncü gününde balonlar uçurduk. O gün açlık grevinin tehlikeli aşamaya girdiğini söylediler. Ben de barışçıl bir yürüyüş kararı aldım. Omanüstü hal kapsamındaki değişiklikler yüzünden bu engelleme yapılıyor değil mi? Ev hapsi gibi. Herhalde. Tabii. Yoksa elinize pankart alıp sokağa çıkıp yürüdüğünüzde tek başına bir yerden otoyolun kenarından geçtiğiniz zaman alıp ev hapsine konulmanız gibi bir durum söz konusu olamaz Olabilir, herhalde. Olabilir tabii ki. Olabilir mi? Tabii olur. Niye? olan hal var. İşte olağanüstü hal yoksa ha, Yoksa olağanüstü hal Artık hep olacağı için bilemiyorum Bu varsayımsal sorunu Kural haline geliyor Cevap diyemeyeceğim Teamüle uygun ama Bu konuşma mes meselesi Çok ilginç ya Kıbrıs'ta olacak. çok uzun konuşuyorlarmış O Onlar yeni indirmişler 10 dakikaya Epey bir rekor kırmışlar Kıbrıs'ta alakalı rekor var da Kıbrıs Kuzey Parlamanı. Kıbrıs mı? Evet evet Kuzey Kıbrıs veya. Güney Kıbrıs'ta değil öyle değil mi? Güney Kıbrıs'ın kısmını bilmiyorum efendim Türkçe olarak aradım. Ee, Kuzey Kıbrıs'ta uzun süre konuşuyorlarmış. Neyse, yarın Merke buluruz kim rekor en fazla konuşma ne kadar ama türkçe de sürekli değiştiği için evet. kafa karıştırıcı bir niteliğe sahip oluyor bu tip haberlerde. İki de dış haber vereyim, bir de son Türkiye'den bir haberle bitirelim. Ee, bir tanesi yine Bağdat'ı öldürülmüş. Onu evet. Bağdat'ı öldürülmüş. Ama tekrardan şey onaylanamamış. Yok, doğrulamış özgürlük şey oradaki kuruluşlardan bir tanesi. So var mı? Ama yani Pentagon Pentagon diyecektim. Pentagon e, onaylayamadığını söyledi. Bu, Öyle mi? Evet, bu sayısız öldürmesinden bir tanesi. Muhtemelen evet. öldürülmeden ortada bir hayalet gibi imgesi dolaşıp duracak adamın. E, bir başka hayalet durumu da şu Donald Trump. Afganistan'da ki bundan sonraki gelişmeleri Afganistan'da savaş devam ediyor ve Amerikan askerleri de şey oluyor biliyorsun sayıları giderek artırılarak şey yapıyor yeni tavsiye kararları almış Trump Afganistan'da nasıl savaşalım diye kim kime danışmışlar? göğüs göğüse savaşalım Nasıl savaşalım? Kime savaş? Kime demişler? Ruslar mı savaş? Danışmışlar. Ruslar kaybetti savaşını, danışsınlar Körlere. Yok tabii. Yani asıl danışması gereken insanlara yani. danışmışlar ama büyük bir skandal. Kimmiş yani delilik. Bir tanesi Blackwater şirketinin özel şirketin kurucusu hmm. Eric Prince, Prince ki aynı zamanda kendisi Eğitim Bakanı'nın da kız kardeşi. Şey, kız kardeşi Eğitim Bakanı onun yani Eric Prince'in. De Boss Öbürü de milyarder Steven Feinberg. Tanıyor musunuz Steven Feinberg. Ne iş yapıyormuş efendim? Nasıl milyarder olmuş? DynCorp şirketinden. O da özel harekat hmm. sitesi. Onlarla danışıyorlar artık. Özel savaş şey yapılıyor. Peki bir başka dış haberde Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani bağımsızlıktan dönüşüyor. Karşı olanlar demokratım demesin demiş. Bil bakalım kime söylüyor bunu? Öğrenci ee, Irak Başbakanı İbadi'ye Irak Başbakanı İbadi miydi? 25 Eylül'de yapılacak demiş. Evet Irak Başbakanı İbadi Evet doğru bildim. İbadi'nin e, zafer açıklamasında ama şey yok. Yeryüzünün en korkunç savaş suçları da işlendiğine dair Uluslararası Örgütü filan da söylüyormuş. Yani nafal kullandılar şey fosfor bombası kullandılar. Yeni bir, bir rapor çıktı. Üzerinde. Belki yarın biraz daha ayrıntılı değinebiliriz. Yürek paralayıcı bir durum. Ama Barzani demiş ki bağımsızlıktan dönüşü yok. Karşı olanlar kendisine demokratım demesin demiş. Hiçbir devletten referandum için buyurun bu yeni yıl hediyesidir demesini beklemiyoruz. Hiçbir devlet bize açık bir şekilde referanduma karşı olduğunu söylemedi demiş. Herkes ertelin diyor. Evet. Bundan sonra e, Kürdistan'ın bağımsızlığına karşı olanlar demokrasiden söz demez ve kendilerini de demokrat görmesinler. Hangi Kürt'e sorarsanız sorun Kürdistan'ın bağımsızlığından yanadır. Bu çok yakın müttefiki değil miydi Türkiye'nin çok yakın zamanı? İtlensene bir galiba ya sene miydi? Bakarız ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da son olarak G20 zirvesinin ardından basın toplantısında referanduma karşıyız. Biz Irak'ın bölünmesine müsaade edemeyiz. Şu ana kadar Barzani'ye en büyük desteği biz verdik ama diyoruz ki bölünmeyin birlikte bereket vardır. Peki bölünürse ne olacak? Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi MHP'nin üzerinde uzlaştığı meclis iç, iç tüzüğü değişikliğiyle Kürdistan kelimesini kullanan vekiller cezalandırılacak. Eğer referanduma gidilip e, bağımsızlığını alırsa Barzani, daha doğrusu Barzani öncülüğündeki Kürtler ne olacak? Komşuya ne diyeceksiniz? Hala Irak ne diyeceksin? Ne denilecek? Hu. Hu? komşulara hu denmez mi? Hu komşu. <gülüyor> <Ha>. Olabilir. Tamam. <gülüyor> güzel. güzel Tamam. O zaman e, bitiriyoruz. Çok önemli bir e, yarın yargılama var. O haberle bitirelim. E, Kabataş Meydanı'na ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak istenen ve inşaatına 2016 Ağustos'unda başlanan transfer merkezi ve martı görünümlü terminal projesi Binlerce yurttaşın itirazına rağmen bütün hukuksuzluğu, çirkinliği ve çevreye verdiği rahatsızlıkla devam ediyor diye bir duyuru var. Ve hala askıya çıkmış bir imar planı olmayan kuruma, koruma kurulu izni de inşaat başladıktan iki ay sonra alınan bu devasa projenin mimarı Hakan Kıran projesini eleştiren bilim insanlarına davalar da açmış. Bir tanesi de Cihan Uzunçarşılı Baysal bizim de programcımız ee, evet. Ee, Kent hakkı, ee, Kabataş Martı projesi İstanbul'un Dubaileştirilmesi ve Mimarın Eti makalesinde den dolayı açtığı davada yarın Çağlayan Adliyesi'nde görülecek. Saat onda bu şehre sahip çıkan herkesi arkadaşımıza açılan davanın ilk duruşmasında dayanışmaya yanımızda olmaya çağırıyoruz diyorlar. Yarın saat 10'da sabah çağlayan adliyesi C kapısının önüne çağırıyorlar. Belki yarın İstanbul'un Dubai eleştirilmesi ve mimarın etiği başlıklı Skop Sanat Tarihi Eleştiri dergisinde çıkan kapsamlı yazısına da değinme fırsatı buluruz dostumuz programcımız Cihan Baysal. Cihan Uzun Çarşılı Baysal. Evet bu şekilde de bitiriyoruz. Ee, bu paralardan pullardan bahsettik bari o zaman da Fleetwood Mac'ten Shake Your Money Maker çalalım. Evet, para kusu salla diyelim. Fleetwood Mac'ten, e, aynı zamanda Christine McVie'nin de e, doğum günü, dolayısıyla onu da anmış olalım Bu şekilde klavyeci, şarkıcı ve şarkı yazarı Britanya Amerikalı rock grubu Fleetwood Mac'in çok solo albümleri de var ama onun grubu olarak çok iyi biliniyor, kontralto sesiyle e, çok tanınmış birisi.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 is okay. <laughs> not Çıkkastı